Değerli izleyiciler hayırlı geceler diliyoruz. Cüppeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Gündemi konuşmak istiyoruz bu akşam çünkü çok önemli gelişmeler var. Peş peşe yaşandı özellikle futboldaki şike operasyonu tartışmaları sürüyor. Ama olayın hocaları da veya dini tarafı da varmış gibi bir durum var. Bunu konuşacağız ama az sonra tabii ki başka önemli konular da var. Sizden gelen sorular var. Hepsini konuşacağız ama... İtikatla başlayacağız herhalde hocam. Evet, Değil mi? Evet efendim. Bu arada tabii Şaban ayını da e, idrak ilk, etmiş bulunuyoruz. Evet ilk çeyreği Geçtiğimiz hafta cumartesiydi galiba biri. Evet. Demek ki bugün yedisi. Önümüzdeki haftada on dördü. Haftaya bu gece Berat gecesi. Beraat gecesi, e, ne, idrak Kadir etmiş. Kadir gecesinden sonra en büyük gece ve bir senelik kaza ve kaderlerin hakkımızda tecelli edeceği ...duaların tabi bu usta çok etki edeceği... ...yani bir sene ağlamamak için... ...diyelim... ...idrak edilip ihya edilmesi gereken... ...bir gece... ...bir sene sızlanmaktansa... ...bir geceyi uyanık geçirip... ...dualarla belaları... ...savuşturabilme gecesi diyebiliriz. Tabi bir geceyi... E, ...ihya ettikten sonra... ...geri kalan 364 geceyi... ...vur patlasın çal oynasın... Yok, yok, ...olur mu? O, öyle olmaz... Ama bu kaza ve kaderler bakımından duaların etkilediği bir gece olduğu için yani diğer gecelerde de dualar makbuldür. Dua her zaman belayı def eder, sadaka belayı def eder, hadis-i şerifler sahiptir. ama berat gecesinde özel bir virkler var, vazifeler var, dualar var. Onun için bir de kadir gecesi gizlenmiş, berat gecesi izhar edilmiş neden? Kadir gecesinde bin aydan daha hayırlılık 83 sene 4 aya bedel bir Fazilet var Ama Berat gecesinde Öleceklerin Zelzelelerin e, Hastalıkların, musibetlerin Bir senelik dosyası görevli meleklere Teslim edilmekte Onun için o gecenin belli olması lazım ki Dua edenler e, Geceyi tam kestirebilsinler ve o gecede e, duada ilhah edebilsinler yani ısrarcı isteyerek Allah Teala'nın sevdiği şekilde ısrarcı olarak kapıyı bekleyerek mutlaka istediklerini koparabilsinler. Bundan dolayı Kadir Gecesi gizlenmiş en umutlu gece 27. gece olmakla beraber kimse şu gecedir diye yemin edecek durumda değil. Rivayetlerin ihtilafından dolayı ama Berat Gecesi'nde herkes e, yemin edebilir ki Şaban'ın 14'ü 15'e bağlayan gecesidir. Hadi Şerifler bu yönde Şaban'ın yarı gecesi diyor. E, bundan dolayı Rabbim bize lütfedip acıdığından kaza ve kader hakkımızdaki takdirlerle ilgili geceyi açıklamıştır. Bu da bizim çok büyük bir karımızdır. Büyük menfaatımız var bizim. E, onun için tabii ki her zaman kul kulluğunu bilecek, huzur üzere olacak, zikir ve dua üzere Rabbinden gafil olmayacak. Ama bu her zaman da aynı dua ve talep ve rağbet üzere olması da mümkün değildir. İnsanın maddi konularda olsun, manevi konularda olsun, teveccüh ve ilgisi bir zaman bir şeye yönelir. Fakat sonra o ilgi alakası azalır. O dereceye gelir ki bazen de kesilir. Dünyevi konularda, hobilerinde, zevklerinde de böyledir. İbadetlerde, aldığı feyizlerde, rezzetlerde de böyledir aynı zevk, aynı lezzet hiçbir işte hiçbir zaman devam etmez. Bunun için Rabbim böyle geceler tayin etmiştir ki insanlar büyük rağbetlerini ve şevklerini toplasınlar. Bu gecelerde kendisine kuvvetli bir yönelişle müracaat etsinler ve teveccüh etsinler. Öbür türlü her gecede şu fazilet var denilse, yani şimdi bizdeki Osmanlı'dan gelen e, takvimlerdeki tertibe göre beş gece kadardır. Ee, kitaplarımızda Fazalahmal kitaplarımızda 14 gecenin ihyası müstahap sayılmıştır. Sene 12 aydır, yani 14 gece ayda bir geceye ancak tekabül kabul ediyor, hemen hemen. Bundan dolayıdır ki, zaten bazıları da aynı aydadır. Yani rekaiple Miraç, recepte olduğu gibi veyahutta da Ramazan 17. Bedir gecesiyle 27. Kadir gecesi aynı ayda olduğu gibi. Yani 4-5 ayda da faziletli bir gece hiç yoktur. Yani 14 gecenin de belli eh, aylara e, e, şey diyor Efendim taksim edilmiştir. Dolayısıyla bazı ayda 3 gece vardır. Yani Recep'in ilk gecesi, ikinci ilk cuma gecesi, 15. gecesi, 27. gecesi bir Recep ayında 4 gece var. Bu 14 gece itibariyle konuşursak ki 5 kandilden bile 2 kandil Recep-i Şerif'tedir. Evet. Bundan dolayı Rabbim bunları niye tayin ve tespit etmiştir? İnsanlar her zaman aynı ilgi ve alakada duramazlar, gevşerler. Yani bir insan dikkatini aynı şeye bir dakika beş dakika yani, hatta diyorlar ki en fazla dikkat 45 dakika. İşte ders yani, de ona göre ayarlıdır ne, 45 ya. 45 dakikadan sonra da e, dikkat dağılır. Dikkat dağılır diyorlar. Onun için bize de bazı tavsiye edenler ya hoca iki saat üç saat konuştuğun sohbetler oluyor, 45 dakikadan sonra boşa gidiyor gibi de. Bizi uyaranlar oluyordu. Fakat tabii biz bunu itibara alamayız. Bir miraç dersi mümkün değil 45 dakikada tamamlamamız. Bundan dolayı yani 2 saat, 3 saat benim normalde konuştuğum oluyor. Hala da konuştuğum oluyor. O ayrı, müstesna ama neden? İşte o mübarek gece diye. Ben şimdi her perşembe 3 saat konuşacak olsam pek yani. Bilmiyorum bizim de cemaat meraklanma. Ben de arada güldürüyorum, kaynatıyorum falan. O muhabbetlerden belki bağlantı kurabiliyorum. Yoksa böyle 2-3 saat hem de böyle sıkıcı bir konuşma ile e, milleti zapt etmek, akıllarını celp etmek mümkün değil. Rabbim kulunu yaratan, yaratan bilmez mi? E, bu bünyeyi o biliyor. Onun için bu mübarek geceleri tayin etmiş. İnsanlar yahu adam şimdi tevbe et. Ya, nasıl tevbedim kardeşim? Ha, şu gece edeyim tamam. Veyahut da şu geceden şu geceye 3 aylar. Hadi 3 ay sabredim şimdi adam bayramı zor çeker. E şimdi ondan sonra adama ömür boyu tevbe. Ya tabii böyle yapmak lazım. Nasıl tevbesi biz daha dönmeme azmetmek lazım. Ama kul kusursuz olsa melek olur. Burada da mecburen e, ayak kaymaları, zelleleri, hataları, küçük günah, hatta büyük günah türünden bunlar kaçınılmaz yani insan için. Ya, bazı insan sakınır büyükten, o da küçükten sakınamaz. Yani e, dolayısıyla e, şimdi o, bu gece tevbe eden af olur. Geçmiş günahları muhafara olunur. Birçok sayı hadis şerifte bunlar. Özellikle Kadir Gecesi iman ve ihlasla teravik olanın geçmişi olur mesela olur. Bu sahip Buhari de geçiyor. Hani bunlar da fazilet olsun diye de zayıf hadis değil yani. Sahih hadis. Bu itibarla e, mevsimdeyiz. Ticaret mevsimindeyiz. Allah ile alışverişimizi tam kazançlı olduğu bir dönemdeyiz. Hemen hemen de üç ayların tam ortasına geliyoruz. Aşağı bir buçuk, bir buçuk kalacak. Ee, bu itibarla tabii şimdi bu gece konumuz o değil. Başka bir konu başlarımız ve sorularımıza cevaplar var. Ne yapalım? Ama şunu da sormak lazım belki e, önümüzdeki hafta e, Cuma gecesi programın yayın saatinde artık e, gece başlamış olacak. Başlamış Önceden... o işte başlamasına <gülüyor> az kalıyor. Yani 8 e, çeyrek gece 20 gece giriyorlar işte yarım saat evvel başlıyor işte akşam ezanı yanaşıyor gece, gece giriyor. Evet. Bir de Berat gecesinin özelliği. Her gece, yani o geceden önce belli başlı konu başlıklarını şimdiden hatırlatmak e, acaba isabetli olur mu? Yani o geceyi nasıl efendim, geçirmek? Şimdi isabetli olur tabi de. E, fakat e, konu başlıkları derken konu içine de gireriz. Bu sefer çıkamayız. <gülüyor> çıkamayız derken, o geceyle aynı olmasın. Konuşmalar gerçi Allah'ın ilimleri bitmez. Fakat şimdi evvela benim bir defa e, Şaban Şerif Risalesi diye bir kitabım var. Bu hakikaten müstesna bir eserdir. Çok ilimler bunda cem olmuştur. Çok fazla farklı kitaplardan topladım. Bu kitaptan mutlaka bu kitabın bulundurulması lazım. Neden bulundurulması lazım? Berat gecesinde bazı özel dualar var. 6 rekat namazı var. Bir 100 rekat var. Salatü'l hayır. O çok meşhurdur da. Ayrıyetten kaza ve kaderle alakalı diyelim. 6 rekat namaz. 2 rekatta bir Yasin okunuyor. Bir niyet. İşte belalardan korunmak bir senelik muhtaç olmamak, fakir olmamak, zenginlik, efendim, ecelim geldiyse imanlı ölmek gibi üç tane ayrı niyet. Tabi orada niyetler cem edilmiş. Üç yasin okunuyor. Ondan sonra bir dua var mesela on defa. Şimdi o bir yarım sayfalık bir duadır. Arapçası var, manası da var. E şimdi ben bunu burada nakletsem ne olacak? İlahi cüdüke telleni aleyk ve ihsanüke karra beni ilek diyelim. Devam edeyim. Ben hadi bileyim bunu. E şimdi halkımıza bunu ben demekle anlatamam ki. Dolayısıyla mutlaka o 10 kere okunuyor. Bunu Hazreti Ömerin de radıyallahu Kabe'yi tavaf ederken ağlayarak okuduğu bir duada içinde kısmen var. O çok sahiptir i̇bn Ebi Bey şey benim geçer o bölümü, geri kalan bölümü meşayih'in tertiplerindendir. Ama mesele ne yani mihek neresi? Mesele şu. Beni diyor ezelde kötü yazdıysan, bozuk yazdıysan, rızık dar yazdıysan, hasta, mahrum, berbat bir adam olarak, ben senin ezeldeki ilmini bilmiyorum ki, o zaman herkes hakkındaki durum iki şıklıdır. Peygamber olmadığımıza göre masum değiliz. Hiçbir veli, efendim şu anda son nefes imanını öleceğine demez. edemez. Kimse de o veli hakkında yemin edemez. O zaman, eğer, sen beni kötü yazdıysan, oradan çıkar, sil, iyiler defterine geçir. Yok beni ezelde iyi yazdıysan, o iyiler arasında, Zaten sabit bırak. Mana ücreti bu yani. Tabi bunun bir başı var. Birden de lap diye duaya girilmez. Bir adamla görüşürken hele de böyle vasıtalar araya konularak ulaştığın bir adamla görüşür görüşmez hemen şu işimi yap dendiği zaman abes olur. Rabbimizin de tabi huzurunda bir hamdü senalar, bir salavatlar getirilmek ve sen şöyle cömertsin, sen böyle keremim var, lütfun olmasa ben yanarım. Bir şeyler gelir gelecek. Ondan sonra bu talep var. Onun için dua biraz uzundur demek istiyorum. Ama asıl manası isteği budur. Şimdi bu ne kadar önemli bir duadır. Yani iyiler defterindeysem orada kalayım. Kötüler defterindeysem oradan çıkar. Beni iyiler defterine yaz. E şimdi sen böyle bir talepte bulunuyorsun ama meşru mu senin bu isteğin? Ezeldeki ilim değişmez. Ezeldeki kader değişmez. Yine bir gün çok detaylı konuştuk herhalde. Evet. Ee, kazay-ı muallak, kazay mübrem gibi. Konulara gündüm. <gülüyor> nokta buraya gelir. O zaman da hemen Şaban ayının 15. gecesindeki büyük tecelli hürmetine falan bu istenir. Ayetten de delil getirilir oraya. Yani Ya Rabbi ben bunu istiyorum ama ben de bunu kafadan uydurmadım. Sen kitabında buyurdun ki يَمْحُلَّهُ مَاِشْهَا وَيْسْبِتْ Allah dilediğini siler, istediğini bırakır. Şimdi o وَاِنْدَ اُمْمُ kitap Ama hiç değişmeyen kitapların anası onun katındadır. İşte o ezeli ilmin yansıdığı Yerdir, oraya melekler de vakıf olamıyor. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam'la görüşsen, desen ki benim sonum ne? O da der ki Allah bilir. Ancak Allah bildirirse Cibril'de bilir. Bir levha var ki ona kimse vakıf değil. Ama bir levha var meleklerin gördüğü. Zaten o, o da melekleri de şaşırtıyor. Neden şaşırtıyor? Orada adamın öleceği yazılıyor şu zamanda. Ondan sonra onlar da aralarında konuşurken melekler arasında veya e, dünyada görüştüğü bir veli varsa, bir nebi varsa ki asaleten nebilerle mülaki olurlar. Ama İmam Gazi buyurduğu gibi sufi hazaratından meşah kiramdan meleklerle aya'nen görüşenler olduğunu kabul ederiz diyor İmam Gazi e, Görüşülebilir diyor. Asli yaratıldıkları suret peygamberliğe mahsus. Ama şekil değiştirerek görüşmek. Peygamberlerle de ekseri şekil değiştirerek görüşüyorlardı zaten. Bu durumda e gelir mesela o peygambere bu genç delikanlının işte şu gün ömrü bitiyor böyle bir gibi bir haber getirebilir. Sonra o gün gelir adam ölmez. E peygamber de şaşırdı olmuştur. Kitaplarda bu geçer. Hatta Cebrail Aleyhisselam'la bir daha görüştüğünde hani bu delikanlı ölecekti ben de çok üzülmüştüm onun adına ama hala yaşıyor. E ben ne bileyim ben görü, gördüğümü sana naklettim. Ama görülen değişmeye müsait olan levhadır. Yani muallak askıdaki levhadır. Oralar kayıtlıdır. Sadaka verirse, beraat gecesinde şu duayı okursa, ana babasına iyi bakarsa, dua belayı reddeder. Tirmizi hadisidir. O zaman bu geciktirme olacaktır. Ömrüne bereket gelecektir. Bu kazadan beladan korunacaktır. Yok yapmazsa az yaşayacaktır, belayı bulacaktır. Ama bunu askıda böyle yazar. Yani askıda mesela şu gün ölecek yazar. Arka planında da ama şöyle yaparsa bereketli ömür bulacak yazar. Fakat bu askıdaki lava başkadır. Mübrem olan kesinleşmiş yazı başkadır. Kesinleşmiş yazıda bunu yapıp yapmayacağını Allah ezelde bildiği için Allah elindeki ilim ve karar değişmez. Ama kullar bunu bilmediği için ile ve ibadetle ve iyilikle ihsanla mükelleftir. E şimdi burada böyle bir incelik var. Berat gecesi de bu bakımdan çok önemli arz ediyor. Duaları bakımından çok önemli arz ediyor. Kaza ve kader gecesi. Kaza ve kader gecesi derken Allah'ın yazıları ezeliydir. Ama bir senelik dosya görevlilerine tevdi edilir. Ondan sonra değişme payı yok. Çünkü o e, yani zelceleler, yeller, seller, felaketler ve doğal afetler nüshası e, dosyası Cebrail Aleyhisselam'a tevdi edilir. Onun için Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmez. Kötülüklerin meleğidir. Mikail Aleyhisselam'ı severiz derler. Çünkü o yağmurlar ve rızıklarla, yınırın yönetimiyle müekkeldir. Bolluk bereket meleğidir derler. Şimdi Bekara Suresi'nin ayetlerinde de buna işaret vardır. ile düşman olan öfkesinden gebersin diye ayet-i kerime de var. Yani onlara karşı. Şimdi İsrafil Aleyhisselam e, sura üfürmekle görevli ama şu anda sura üfürme vazifesi olmadığı için kulların amellerinin arzıyla teftişiyle müvekkeldir mesela. Ezra Aleyhisselam musibet, hastalık ve vefat, kabz-ı canların alınmasıyla alakalı görevlidir. Bu dosyalar mesela Ezra Aleyhisselam şimdi e, diyelim ki berat gecesine kaldı bir hafta şu anda e, senin benim e, öleceğim e, eğer önümüzdeki sene ise falan onun gününü bilmez. Şu anda bilmez. Geçen seneden listede varsak bilir. Belki bu beraata bir saat kala gideceğiz. Geçen seneki dosyada adımız varsa bilir. Ama yoktuysak demek ki bu beraata çıkacağız demektir. Bu beraattaki gelen listede yoksak kendisi teslim edilen listede yine bir sene daha ömrümüz var demektir. Ama o da o kesin ilmi ancak dosya kendisine tevdi edildikten sonra bir senelik Vakıf olabilir. Ama o bir senelik dosya teslimata geçtikten sonra da daha değiştirilme payı yoktur. Çünkü o zamana kadar senin sadaka verdinse, yaptınsa, ettinse, yani kesin karar oraya yansır. Dosya teslim edilirken artık icraata sokulmuştur yani. Ezra o sene senin kafana biner. Ama burada berat gecesi son paydır. Ve son noktadır bu işlerin değişebilmesi için. O bakımdan çok acayip önemi vardır. E, mutlaka duaları yapılmalı, zikirleri yapılmalı. Zaten allah Teala kime ömür nasip edecekse, kime beladan kurtulma nasip edecekse ona duayı da nasip eder. Kim ölecekse zaten ona da o duayı o sene okubayı nasip etmez. E Hoca Efendi madem öyle ne farkı kaldı? Çok farkı var. Nedir o? E duaya muvaffak olanın da en azından içi rahat eder. <gülüyor> evet. Şimdi tetikte yaşamak başkadır. Bir de elhamdülillah bu sene nasip oldu dualarımızda yaptık. İtikadıyla, hüsnü onun vereceği huzurla, kalpteki yatışmayla yaşamak başkadır. E şimdi ben bir sene ee, ne oldu bilmiyorum. Çok telaşım oldu bir berat gecesiydi yine böyle külliye mülkiye zamanları mıydı neydi gece yarı sabahlara kadar yollar tıkan bir şeyler oldu. Ben imsak oldu. Ben on duayı yetiştiremedim o 10 kereyi. Ay o sene bir elham bir elham ya <gülüyor> <gülüyor> gideceğiz oradan diye. Şimdi ha şey değil Allah bilir ama e, niye nasip olmadı? Böyle de bir durum var. Yani şimdi takdir olma olmadı yaşadık. Bir kere ben e, Hastan geleceğiz, uçağa bineceğiz. Yanımda şey de var, eşim var, ee, kayınbirader var falan. Kardeşim var, biz geldik, uçağa kadar geldik. Benim biniş kartı uçağa, arabada düşmüş. Ya Allah'ın şirası, arabanın altına düşmüş ya. Bulamıyoruz, edemiyoruz. Geldik, beni göndermiyorlar. Bilmem ne, tabii onlar mecbur. Biletini yakıp bir daha para verecek hallerimiz de yok. Onlar gitti. Almanya'ya karmalı. Ben kaldım bir daha Ben de orada bir araba aile misafir etmiştiler. ...aldı, götürdüler evlerine her tesi gün işte arabaya bindik uçak çetti bilet kartı aşağısına. E siz bizim kayınbirader Almanya'ya gidene kadar ölmüş. Ya bu hoca demiş bu uçağa binmedi. Bu uçak düşecek arkadaş demiş. Bu hoca binmedi şimdi, şimdi do dolayısıyla <gülüyor> bir, bir insanlarda böyle bir durumlar vardır. Bu herkeste oluyor yani. E, o bakımdan berat gecesi işini sağlamam. Duanı yap, ihlas ile Allah'ın kapısına dayan. Allah rüşvet geçmez. Vezir yok, vekil yok, aracı yok, kapıcı yok. Direkt Allah'a yalvar ondan sonra. E ne bunda ne mahsur var yani Allah'tan. Bir ara yok verip yok. devam edelim o zaman hocam. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. ilk aramızı veriyoruz. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Berat gecesinden söz ediyorduk önümüzdeki hafta. Ee, bu gece Berat Gecesi, Onu ee, da, tabii ki o geceye özel bir e, program olacak o geceki program ağırlıklı olarak bir, Berat e, Gecesi. şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz Ama yani şimdiden bu bizi, konuda hazırlık yapmak evet, arzusunda olanlar şimdi, açısından. Bizi Allah için seviyorlar dinliyorlar hakikaten çok e, dinlendiğimizin farkındayız yani bunu sokaktan anlıyoruz biz reytil raporundan anlayamıyoruz. Ama şimdi biz de onlara iyilik yapmamız lazım bizden bir şey bekleyenleri. Bu bakımdan bizim ee, cuma akşamı, haftaya cuma akşamı buradaki sohbeti mutlaka kaçırmasınlar Flash TV'de inşallah diyelim. Ee, sırf Berat'la alakalı e, Miraç'ta çok beğenilmiş akışlı bir şey oldu sohbet. Burada da Berat gecesinde de inşallah bir akışlı sohbet olacaktır. Bunu dinlesinler. Tabi soru cevap şeklinde olmuyor. Mübarek gece münasebetiyle tek bir program yapmak durumunda kalıyoruz. Onu anlayabiliyoruz. E, Not da alabilirler. O zaman iyi hazırlanmıştırlar. Onu dinleme dinlemek için. Ondan evvel tabi ben şimdi o gece diyeceğim ki şu sayfanın şey şu kitabın şu sayfasında diyeceğim şey. Bütün yaşadığımız sıkıntı burada. O akşam olmuş, dükkanlar kapanmış veya neredeyse sipariş etse de kargo ulaşacak hali kalmadı. Bir anda, vay bu mübarek gece. Bak şimdi ben bunu hiçbir gece için böyle demem. Çünkü diğer gecelerde tabi duası, namazı, vazifesi var ama faziletli amel babından var. Yaparsan çok sevap kazanırsın yani. Ama burada bir fark var. O da nedir? Özellikle tabi sevim berat gecesinde secdede okuduğu dualar var. Onların da ezberlenmesi için yine vakit lazım. Sen şimdi berat gecesinde namaz kılayım derken e, namazda da kitaba bakamazsın. İki secde arasında yüzde yüz kabul bir dua yapmış berat gecesi. Allah'ım hebli kalben takiyen nakiyen diye. E bir satır, bir buçuk satır ama ezberleyeceksin. Yani namazda olduğuna göre ezberleyeceksin. Şimdi bazı insanlarımız sünnet işlemeye meraklı. Ya e bu kardeşlerimize de diyorum. Şaban risalesinin. Tabii ben şimdi sayfaları yanımda kitabı da getirmedim ben. Kitap buraya. yok herhalde şu e anda. Kitabı da değil? getirmedim çünkü bilmiyordum bunu berat ki. Ama sizin buyurduğunuz şey çok önemli. Biz o gece bunu gösterecektik. Şu sayfa diyecektik. E bu sefer ulaşamayacaktı. Niye manası var? Ancak evinde olan için bir mana ifade edecekti. Şimdiden söyleyelim. Arif Han Şaban Şerif Risalesi temin edilir. Ondan sonra orada bakılır. Şu anda ben sayfa o bakımdan veremiyorum. Hazırlıklı gelmedim. Ama mesela secdedeki dualar çok önemli. Cebrail Aleyhisselam geldi diyor bunları secdede tekrarlamamı bana emretti. Ayşe annemiz çünkü o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kumalarına mı gitti diye evde kaybetti onu da bir aradı bir çok meşhur bir hadisedir bu. Sonra bulamayınca kapıları dinledi, ses çıkmayınca falan geldi kendi odasına baktı ki bu sefer ayağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına değdi secdede. Işık e, bulunmadığı için gece teheccüd vakti e, fark edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir secdeye kapanmış ki Allah ruhunu kabzetti zannettim diyor. Hatta parmağımla ayağının altını e, efendim böyle, e, kaşıdım biraz ayağını kımıldattı. Kımıldatınca ben de rahatladım diyor vefat etmemiş diye. Öyle bir halde. Hatta Hanefi mezhebi buradan delil alır. El değmek abdesti bozsaydı. Resulullah'ın abdesti kaçardı gibi. Yani mezhepler de böyle işte işlerden. Hiç kimsenin düşünmediği noktadan buluyor delili. Dolayısıyla o gece e, aşağı annemiz kulak vermiş. Bu duaları ezberlemiş. Şimdi inşallah tabii bu önümüzdeki hafta berat olduğu için. Ondan sonraki hafta ilk e, itikat dersimizden sonra konu başladı peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşleri çok evliliği ve hikmetleri konusu sorulmuştu ona Onu ayrıntılı olarak anlatacağız işte o hikmetlerden biri aşı annemiz ne yaptı orada mesela genç alması hafızasının çok yerinde olması ezberinin çok kuvvetli olması özellikle aşı annemizde ki genç arada yaş farkı olmasından da kafirler fitne yaparlar evet o noktada mesela Ayşe annemizin... Ama işte Hazreti Ayşe rivayetli çok... E, rivayetinin çokluğu. E, dininizin üçte ikisi ilmini bundan alın buyurulması. İslam hukukçularından sayılması. Müçtehitlerden sayılın. Sahabenin müçtehitleri ona fetva soracak. Neden? Ev içi. Yani hayatın yarısı da ev içinde geçiyor. Yani. E, ev içinde de gördüklerini zapt etme meselesi. Öbür anımı da bir şey görür ama nakledebilir mi? Ne kadar nakleder? İşte o gençliği, hafızası. Onun için diyor secdede okuduklarını diyor, ezberledim diyor. Bayağı 3-4 satır, 5 satır kaç tane? Dua. Kitapta görürsünüz kaynaklarında, kaynaklarıyla beraber. Efendim, bunları ezberledim diyor. Sonra secdeden kalkınca sordum ya Resulallah, senin geçmiş gelecek günahların bağışlanmış, ne bu kadar kendini yoruyorsun? İşte, ey Ayşe, sen biliyor musun bu ne gecedir? Bilmiyorum. Bu gece Şaban'ın yarı gecesidir. On beşinci gecesidir. Bu gece Kelp kabilesinin Kelp e, kabilesi Araplarda en fazla koyuna keçiye sahip olan kabiledir. Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar cehennemden azat olacak, beraat alacak kullar olacak. Ey Ayşe! Onun için bu mübarek gecede ben de zikir ve dua ümmetimin, şefaat ümmetimi kurtarma hususunda müracattayım. Sonra bir de sitem de ediyor. Sen Allah ve Resulü'nün sana haksızlık yapacağından mı endişelendin de kapıları dolaşıyorsun? Senin gecende de ben başkasına mı gidecektim? Bir de o lafı da buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sözü arada sıkıştırıyor. Ondan sonra tabii, e, Aşağı annemiz, ben bir bazı dualar işittim. Secdede hiç bunları okumuyordun. Ha, onları belledin mi soruyor? Evet, nasip oldu ezberledim. Oku bakayım, okuyor. Teallemihinne ve allemihinne. Sen bu duaları iyi belle ve bunları öğret. Feyne Cibril emrani. Sen raddedene fi's Cibril geldi bana emretti bu duayı secdede tekrar tekrar okuyacaksın. Tamam bu emir farz ve vacip anlamında değildir. Ama kuvvetli sünnet. Dolayısıyla mesela insan ya ömründe böyle bir kere bir teheccüt namazında bir berat gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in secdede okudu. Farzlarda yapmıyoruz bunları. Farzlarda Sübhanarabbil azim rükuda secdede Sübhanarabbil alâ. Fakat nafilelerde bu gibi sünnette geçen dualar var, secde rükû duası. E bizim millette sifte yok. Hiç bunlara şey yok ama Sübhanarabbil azim zor diyorum zaten. Bir de başıma iş çıkartma. Ya kardeşim bu bir zevk meselesidir. Bu bir sünnete ittiba meselesidir. Benim peygamberim bu gece bunu yapmış. Ben de ona uyuyorum, onu yapıyorum e, Beni seviyorsanız Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor Kur'an'da. Habibine bunu söylettiriyor. Kulin kütüm Allah. Söyle ki onları, siz Allah seviyorsanız fettâbûn Allah. Bana tabi olun Allah da sizi sevsin. E, sünnet sadece yani namazın sünnetleri sakal bırakmak, sarık sarmak değil ki. Yani dört bin sünnet var. Bütün hayatın her yönünde dahil müdahil olan. E, bu da bir sünnet berat keçesinin sünneti. Çok iyi bir şey. E bunun için de işte onun için hazırlık yapmak lazım kitaptan. E, belki uzun bir iki dua var, iki secde. Birinci secde de ayrı var. İkinci seccade ayrı var. Ama bunu diyelim 100 rekat kılan, 50 e, yani 100 rekat kılsa 200 ruküü şey, seccade ediyor, 200 ruküü ediyor, yok 100, 100 ruküü ediyor, bekliyorum. 200 secde ediyor, 200 secde ediyor. E bunların hepsini okumak mecburiyeti yok yani sünnettir birinde ikisinde okur. E ben 100 rekat kılamıyorum onun çok fazileti var. Salatul Hayr diye geçer. Cemaatle kılarlardı, Kudüs'te mi? Mekke'de, bütün o zaman İmam Gazali çok anlatıyor bunları. İyada, e, o e, gündüzden de yardım alabilirsin. Yani elli de gündüz aktarabilirsin. Günler de çok uzun şimdi. Mesela çünkü geceyle gündüz birbirinin halifesidir. Gündüz de evvelinki değildir, sonraki gündür İslam'da. Yani beraat, önce gece. Tabii berat gecesinin günü. <gülüyor> Cumartesi cumartesidir ve Cumartesinin orucu çok kuvvetlidir Sünnette. Bu Tirmizi hadisinde zikran ve Şaban Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman leyla gecesini kıyamla ibadetle geçirin, osûmû nehara gündüzünü oruçla geçirin. Feinnallâhi yenzilü Her gece 3'te 2'si geçip son 1/3'te seher vaktinde Allah'ın tecellisi birinci kat semadan yağmaya başlar. Ama Berat gecesinin bir farkı vardır. Güneş battığı anda seher vakti gibi teheccüd kabul saati girer. Tecelliler battışla başlar. Yani 9'a çeyrek kala şimdi. Hemen hemen bir hafta içinde de çok da değişecek bir durum yok. 9'a çeyrek kala gibi bir zaman dilimi girdiği anda aynı teheccüdün en makbul olduğu saat gibi başlar. Haftaya Cuma gecesi. Tecelli başlar. Var mı tevbe eden affediyim? Var mı af isteyen mağfrendiim? Var mı rızık isteyen rızkını verin? Var mı müptela olmuş belaya afiyet verin. Hani elamim müptelan fa urafiyet, arzuka, al Yok mu şunu isteyen? Yok mu bunu isteyen? Ya Allah Teala adam arıyor ya verecek. Hatta Ne zamana kadar? imsak olana kadar imsak yani şimdi üç buçuk gibi aşağı yukarı oluyor. Daha fazla kadar. Belki bir ay ilerlemiştir yani. Dolayısıyla vakitte az yani. Yani dokuzdan diyelim, üç buçuk gibi bir vakittir. Bu zaman diliminde insan tabii beşeri ihtiyaçları da var. Abdest tazeleyecek yemek yiyecek, şudur budur. Ertesi günde oruca niyet edecek. Zaten eyyami bir kuvvetli sünnet olur on üç, on dört, on beş oruçları vardır. Her ay için geçerlidir bu ama burada tabii çok daha büyük önem kazanıyor. Ya yani cumartesi gününün orucu. Yani böyle vazifeleri var. Şimdi bunları şimdiden dediğiniz gibi hazırlanması için insan kitaptan ezberlemek istediği bir dua. Mesela uzun geldi. İki secde arasında otururken gibi dua var. O bir satır yani o biraz daha kısa. Belki ben aklımı yermez de belki bunu yaparım bu sünnet. Gözüne kestirdiğine göre hareket eder. Birkaç gün tekrarlayacak ki namazda şaşırmasın. Namaz beklemeye müsait bir yer değildir. Namaz bozulursa, yoksa da geçecek zaten okumayacak. Şey değil, farzı değil namazın ama bu dualar hazırlanabilir. Ama en büyük mesele nedir? Akşamdan sonra tabii sohbet bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz oluyor canlı falan. O gibi yerde kalkıp kılamaz milletin içinde zaten icdam var. O zaman yastan sonra da tehir edilebilir. Bu alt rekat namaz var. 2-2 kılınıyor. 6 Allah okunuyor mesela. Her iki rekat bitiminde bir Yasin Şerif bir niyet tutulup okunuyor. Yasin ne niyetle okunursa kesin hadis-i şerif var. 6 rekat, 3 Yasin bitince 10 defa da bu demin dediğim manasını izah atmaya çalıştığım hani beni kötüler defterinde yazdıysan rızkı dar, hasta, mahrum yazdıysan çıkar oradan, geçir. Muvaffakların, sahiplerin, bahtiyarların afiyet sahiplerinin divanına naklet, kaydet. Duası, meale. Bu on kere tekrar ediliyor. Ha ben bunu Arapça bilmiyorum dese bile orada Türkçe manasında yazmışız. Çünkü namaz dışında olduğu için Türkçe okusun. Ama orada biz e, kelimeler var yani. O karşılığı okuması lazım. On kere bu dua okunur. Onun için ben şimdi sayfası tam aklımda değil. Orada o gece veririm. Yani haftaya burada Cuma gecesinde bunları veririm ben sayfalarıyla. Ama o zaman da adamın elinde kitap olmayınca... Şaban nüsalesidir. Şaban nüsalesidir. Neye yaradı? Neye yaradı yani? Ben onu orada tekrar edin arkadaşlar diyemem ki kere yani. O zaman kitap elinde olması lazım. Bir tavsiyemiz bu. Çünkü hakikaten üzücü şeyler oluyor böyle. Gece yarısı yani ben çok rastlıyorum böyle. Oradan şu evde kalmış akrabasından istetiyor. Gecenin 12'sinde bir de araba gönderen var. Hani burada duyuyor ya şimdi fazileti, bir etkileniyor. Tamam da şimdi işte Allah razı Yılmaz abinin de delaletiyle bir hafta evvel konusu yapılıyor. E, kitabını temir et. Bir daha gece var kimseyle rahatsız etme. Aç sayfanı biz o gün söyleyeceğiz. O dualarda okursun. Ama niye bunun üzerinde durduk? Öbür vazifelerde şu duayı okursan şu cevap tamam. Ama bunda bir senelik belalardan korunmak. Hayırlı uzun ömür. Allah'ın izniyle bir sene daha yaşamak. Efendim belasız yaşamak. Muhtaç olmamak. Fakir olmamak gibi niyetler var ya bu itibarla ben herkesin iyiliğini isterim ve efendim kendi için istediğimi Müslümanlar için de isterim. Zaten bundan dolayı onları da yazdım ben o kitapları. E şimdi e, amel ederlerse kendi ne olur. M mesele itikattır. Kulumuz zannının yanındayım Allah buyur hadisi kutsiyle. E, o itikatla yaptıktan sonra kesin ecir sabittir ve müjde de gerçekleşecektir. Bir sene Allah'ın izniyle sigortadadır. Bugün bu sayılan meselelere karşı sigorta kaç paradır? Mesela kim bilir? Alır. Beni sigortaya bile Vay kabul bunu. etmiyor. Bana diyor ki Sağlık, sağlam raporu getir. Nereden getireceğim? Yani yalan mı yapayım şimdi? Her tarafım çürük. <gülüyor> yani şimdi ondan sonra devamlı her yere gidiyoruz. Parayı ödüyoruz tıkır tıkır. Sigorta bu yapmıyor. Yani özel sigortalar. E, zaten caiz mi diyeyim, o da ayrı bir meseledir. Ama e, dolayısıyla az para değil bu işler. Ya, bir gece 10 kere bir duayı oku. Daha ucuz değil mi ya? Yani bilmem ne sigortasına güvendiğin kadar Allah'ın peygamberin Celle Celaluhu sallallahu alimlerin, velilerin deneyi, tatbik ettikleri bir duaları, zikirleri yapsan ne zararın olur? Ne zararın olur yani? O sonra her şey yaratan Allah Celle Celaluhu. Zaten öyle yarattıysa sana da bu duayı nasip edecek demektir. Bu da bir hayra yormaktır, hüsnü tefaüldür. Ama tabi burada tersten gidip de ay bana nasip olmadı yandık bu sene diye de evham kapılmasınlar. Müslümanları evhama e, sevk etmek istemem. Şimdi Recep Risalesi'nde bir durum oldu. 30 zekatlık bir namazı vardı. Recep tabi çıktı bitti. 10-10 bölünüyordu o namaz. Çok da müjdeleri vardı. Saydık saydık. E bizim millet müjdeleri fazla görünce bazı da şöyle diyor. Biraz da eksik kalsın ya falan. Nasıl olsa cennete girdik bile. iki köşk eksik olsun. Ne yapacağım? 50 köşk, 100 köşk. Şimdi o kafada tabi. Oraya gidince o kafada olmayacak da. Şimdi buradan veresiye görüyor işi. Öyle düşünüyor. Ama o ondan daha mi tehdit olan noktalar. Yani teşvik olan noktalarda biraz e, kanaatkar davranabiliyor. Ama tehdit olduğu zaman pek inanıyorsa göze göstermiyor. Orada da diyor ki bu namazı kılıp münafıklar bu namazı kılmazlar. Selman radıyallahu hadisinde böyle geçer. Yani ya bu sefer millet e kimi de başladı şimdi kılan. Sen kıldın mı? Kılmadın mı? Ne münafık adamsız. Ya. ya şimdi bu sefer vaazda demek durumunda kaldı. Bu bu mu demek? Yani bu adam bulamazı kılmayınca bu munafık mı oldu demek? Yani bunları tersten anlamamak lazım. Yani bu duayı ben on kere okuyamadımsa, beraat gecesinde ben bu sene yandım mı demek? Yani bu o demek değil. Ama dua belaya karşı zırhtır. Zırhın tedbirini almak lazım. Efendim çelik yelek giymek tedbirdir. Çelik yelek girmeyen herkesi de taramıyorlar yani. Ama çelik yelek varken de, paran da varken, o da varken, tehlikede varken, giymekte bir tek bir akıllılıktır. Değil mi şimdi? Öbür türlü de 40 gün silah taşısın, lazım olmaz. Bir gün silahsız çıkarsın, hırsız çıkar karşına. Ya bu işlerde böyle yani. Kaç senedir berat doğasını zaten yapıyorum. Bu senede yapmayayım aman. Anladık da işte senin de ecelin belan, belki bu sene takdir edilir. Yani neyse sen tedbirini al. Parayla değil zaten. Bir yere üye olmak dil önceden makbuz yatırmak gerekmiyor. Allah'ın kapısına kadar açık. Amel etmek lazım. İnanmak lazım. Samimi olmak lazım. Ama demin dediğim Recep namazını kıldı. Yani münafıklıktan uzak olma e, alameti olan bir namaz nasip oldu. Allah'a amel etmek lazım. Kılamayan... Ya ben münafık mıyım acaba? Evham etmemesi lazım. Çünkü bu tersten mefhumu muhalife gidilmez bu işlerde. Yani bunu yapmayan böyle olura tersten gidilmez. Bu hüküm çıkartmaz. Ama böyle yapana böyle bir müjde var. Bunu da doğru bu şekilde anlayalım. Onun için en çok önemseyeceğim şey o <gülüyor> kaza ve belalara karşı korunma ve tedbir, hayırlı uzun ömür, bereket dualarıdır. Bu arada tabii e, Şaban Risalesi'nde hatırlatmış olduk. Şaban Risalesi'nde sayfada tam haklı edinebilirler. Tabii orada yazıyor zaten onları bir... E, sayfa başlıkları tararlar. FİRIS'te başlıklar zaten. da tabii. var. FİRIS'te başlıklar da var. Bir senelik belalardan diye o öyle hatırımda başlık. Bir senelik kaza belalardan. Korunmak için yapılacak amel. Namaz, e, Yasin. Ne kadar kuvvetli yani. E, bir de dua. Var. E, o gecede duaların kabul edileceğine dair. Ama Nedir mesele? Aşağınamıza ne buyurdu? Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar beraat alacak var ama buyurdu. Nedir o? Reklam mı gireceğiz? Gireceğiz. Girelim o zaman. Öyle Çünkü, mi? E, birkaç istisnalar var. Ha onların detayını haftaya cuma gecesi. Tercih yok. Perşembe ben ancak anlatabilirim. Cumada yetiştiremem. Burada şey, bir gece evvel fren yapmak için şimdi freni patlamış gibi gidiyor toplum. Şirk Adam öldürmek, büyü, zina, işki, Efendim, neler var neler. 15-16 madde var. Bunları demiyorum diyor. O kadar af, rahat alan var. Bunları istisna ediyorum diyor. Nemmam, söz taşımak falan. Pek adam kalmıyor yani de. Taratlık. E burada ne yapmaktansa fren patlamış gidiyoruz. Bir gece evvel bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz Muhtat var, Perşembe. O Lale Gül Efendi'nin 88.4... Perşembe Cuma'ya bağlayan. He, diyor. Perşembe Cuma'ya bağlayan. 88.4. Orada saat yine 9'u çeyrek gece gibi başlayabiliyoruz. Akşamın peşine olduğu için. 9'u çeyrek gece gibi, 10 gece gibi. Lale Gül Efendi'den de TV. Bu da görüntülü ve dünya yayın yapıyor. Lale Gül Efendi'nin uydu yayını var. Bütün dünyadan sitesinden öğrensinler frekansını. Bilmiyorum şimdi. Onu dinlesinler. Onu niye dinlesinler? Haftaya ki, perşembe konumuz bizimle. Beraat gecesi affolmayanlar. İstisnaları. Ee, sen şimdi önce istisnaları, müstesnaları bir söyleyelim. Bir cuma gecesi, tövbe-i nasuf, bir tövbe yapalım da freni bir günde dedim arkadaşlar idare ederiz artık. Ertesi günde cuma. Sağa sola bakmadan, etmeden, haram yapmadan falan. Akşamına da beraata çıkarsak, beraatımızı alabilirsek ne mutlu bize. Hani bir gece evvel bir fren payı koyduk. Bizim millet şimdi hemen... İş ilanına bakar. Aa bir de maaş şu kadar euro falan. Uf tam bana göre. Tam sana göre mi? Altta şartlar var. Onlar sana göre mi? Nerenin mezunusun? Lisan var mı? Hiçbir şey bilmiyor. Benim gibi köyden gelmiş. Ondan sonra maaşa göz dikiyor. Herkese vermiyorlar ki maaşı. Bir de şartlara bakalım yani. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Bir aramız daha var. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Tabii geçtiğimiz hafta e, gündeme getirmiştiniz. Bu Pazartesi günü bir sempozyum yapılacağından söz etmiştiniz. Yani e, o tabi sizle geçen hafta şey demedik. Bir ya, önceki hafta. İşte onun için o iki hafta oldu. İki hafta doğru. Sanki geçen haftada biz e, programı canlı yaptık Yap, gibi düşündüm düşün, evet. Evet. E, bir önceki hafta doğru. Nasıl geçti e, sempozyum? Kendimi çok hasta olduğumu da zannetmişler. Ben canlı olmayınca buraya da telefonlar her yere. Hocaya bir şey oldu, acaya bir şey oldu falan. Ee, Tabi onu önceden de Bilemediğimiz için diyememiştik yani Gerçi biz de buradaydık Ramazan için bir çekim oldu ilk gecesi için inşallah Yayınlanır ee, Sempozyum e, çok büyük e, alimler Katıldılar Yani Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Zaten bulundu Ondan sonra birçok bir cemaattan e, eden e, Vakit gazetesinden Ondan sonra efendim e, Yöneticiler e, Bazında katılım oldu. Ondan sonra doğudan birçok alim, birçok veli hemen hemen e, 20 30 kadar alim sırf doğudan. Büyük medresenin ohim medreseleri, Bitlis'te ohim medreseleri, Nurşin efendim medreselerinin şeyhlerinden, seydalarından, müderrislerinden Van'dan efendim e, oradaki büyük alimler e, Maraş'tan efendim Siirt'ten çok alimler e, geldiler. Ondan sonra e, yurt dışından Basra'dan Irak'tan, e, İran'dan ehl Sünnet'i temsil eden, İran'dan, Medne-i Münevvere'den, Muhammed Havami Hoca Efendi zaten konuşmacı olarak, e, Fas'tan, kralın müsteşarlarından, e, efendim ehl i Sünnet alimlerinden, birçok e, ülkeden e, alimler de geldi. E, çok müfit konuşmalar oldu. Şimdi onları e, konuşmaların çözümü yapıldı. Onları bir yazıya döküp de inşallah Arif Hanı dergisinde Ağustos sayısında yani Ramazan Zaten sayısında. Zaten Ağustos sayısına ancak yetişir falan diye konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Evet çünkü ben. neden? Çözümleri zaman alıyor. Onun üzerine biz de bir efendim konuşma diliyle yazı dili çok farklı olduğunda cümleler çok devrik ve tekrar oluyor konuşmada. Yazıya döktüğünüz zaman bir de onun ıslahı taslığı lazım. Yani halk onu tabii yazıda konuşma olarak şey etmez, yorumlamaz onu. Ne bozuk yazı der. Onun için bir de onları düzenlemesini yapıyordu. İşte bugün ancak bitirdim. Tayini bitirdim ama tabii bu Temmuz sayısına yetişemezdi. E, Temmuz zaten. Bir e, iki hafta oldu çıkalı. E, onun için Ağustos'a inşallah yetişecek. Çok faydalı ilimler, kar kararlar alındı. Yani e, oturumda İnnettin Ali'de Allah'ı İslam, Allah katında tek din İslam. Ayet-i kerimesinin ışığı altında ilmi bir meclis. E, konu buydu. E, bu noktada Birkaç husus özellikle işlendi. Birisi Bakara suresi 62. ayetinden yola çıkan Abduh ve onun şu anda temsilcisi olan veya onun o görüşünü benimseyen e, diyalogçuların, yani Yahudi Hristiyan cennete girebilir diyen diyalogçuların, her diyalogçuların, demiyorum. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen diyalogçuların, efendim tutundukları dallar koptu. Yani bütün alimler ittifakıyla, cumhur ulema, görüşleri ya yani 1300 senedir böyle bir şey olmadı. Abdül'dan beri bir 100 senedir bu böyle bir şey çıktı. E kesin tescillendi alimlerin beyanlarıyla tescillendi. Ebkara sure 62. ayet doğru tefsiri yapıldı. Orada mesela en can alıcı nokta yani orada Allah'a ve ahiret gününe iman zikrediliyorsa Avam Hoca dedi ki öbür ahitte de hemen billah ve ekfur bi taut fakat istem şekliyle bunu bir sonraki ayetidir. Onda da diyor hmm. ki Allah'a inanıp tağuta puta küfreden hakkı buldu, kurtuldu sağlam kulpa tutundu diyor. Orada ahiret günü de yok dedi. Başka bir ayet söylerim dedi. Sırf ahiret var, Allah iman da yok dedi. Ama öyle de bir ayet var ki ve men yekfur billahi ve melaketi ve kutubi ve rusuli ve yevmil âhir. Zaten âmentürün Beş şartı bir ayette zikrediyor Allah, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete. E sen nasıl ayırırsın dedi mesela. Böyle çok hakikaten can alıcı şeylere temas ettiler. Ehli kitabın dinlerinin mensuk olduğu, geçersizliği, şu anda onların yaptığı bir iyiliğin salih amel olmayacağı, ahirette göremeyecekleri. Bu baya böyle madde madde de fezlekeyi çıkarttım. Orada da konuşmamda da onların yanında şey dedim. Fezleke de çıktı. Bir Karar şu... Bir sonuç bildirgesi falan gibi yayınlandı. metin yayınlı. yayınlandı. Şimdi demek ki burada nedir? Ona da yer verecek misiniz? E, tabii onu, onu şey yaptım. E, maddeler halinde. Ne çıktı anlaşıldı. Yani tabii konuşmalar biraz bir iki saat kadar sürdü. Bu içinden ne çıktı yani? E, burada su, yani başlık olarak şunu diyebiliriz ki bütün alimler ittifakla karar vermişlerdir ki e, efendim Bakara Sözlerinin 62. ayetindeki iki şart yetinilmek için zikredilmemiştir. Misal olarak zikredilmiştir. Neden? Diğer ayetlerle çelişmeyeceğinden, Kur'an bir bütün olarak, yani Elif Lammim'le diyor minel cinneti birlikte tefsir etmeyen müfessir değildir. Ve başı ve sonu. E, başı sonunu denklemeyen, denk yapamaz zaten. E mesela İmam Suyut'in sözünü naklediyor alimler orada. 24 ilimde mahir olmayan tefsir hakkında konuşmaya sahip değildir. 24 ilimde mahir olmayan. E şimdi adam bana soracak. Şimdi birisi bana soruyor şu anda. Aklına geldi birilerine. Ne diyecek? Sen tefsir yazıyorsunuz. Ve yani sen, birilerin değil herkesin aklına yok, geldi. <gülüyor> ve, ve sen tefsir yapıyorsun. Diyeceksin şimdi bana. 24 ilimin kaçında mahirsin? Bilmiyorum belki birinde bile mahir değilim. Hayır, bir de mahir. Mahir mahir. Yani Maharetli. haberdar olmak şimdi, bilgi sahibi olmak değil. Mahir usta. E, Tabi efendim ezberden ya. Kaydelerini ezberden söyleyecek. İmam-ı Suyut'u gibi. İmam-ı Suyut'u burada meydan okuyor ya bazı konularda. Diyor ki ben diyor, kimisi diyor tabiptir, hattar değildir. Kimisi attardır, tabip değildir diyor. Doktor olursun, ne, ilacın neye yaradığını bilirsin ama ilacın yoktur diyor. Öbürü de olursun yani eczacı şimdiki. İlacın çoktur ama neye yaradığını bilmezsin diyor. Hoş Mesela, tabi attarlar artık çok moda tabi, aktar haline döndü ama aktar, Doğrusu attardır, attar, attardır evet. kokudan ıtırdan gelir baharatçı şeyinde şimdi ben diyor hem tabi ve attarım diyor öyle diyor hem lügat ilmini sarf, naif, beyan, bedi, mani alet ilimlerini bileceksin hem tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh hakay, tasaf hepsini bileceksin diyor yoksa bu dalda konuşamazsın diyor şimdi başka bir konuda söylüyor bunu ama hepsi buna şan. Bana bu soruyu yöneltenlere ben cevabım hazır. Nedir o? Bunu kime diyorlar biliyor musun? Yeni tefsir yapana diyorlar. Eskilerin yaptığı tefsirleri yapıp da cem ve terceme, derleme ve terceme yapan benim gibiler için bir sorun yok ki. Mahir olanların naklini yapıyorum. Anlatabildim mi? Ama sen 1300 senedir olmayan bir şeyi bu ayetten bu da çıkar diyorsan. Sana sorarlar kaç elimde mahirsin diye. Neden? Bu kadar 1300 senedir hiçbir halim anlamamış. Hani birisi bayraktar bayrakların dediği gibi. Yahu diyor böyle bir tefsir yazmış çıkartmıştı bir gün o. Bir programa tek 23 cilt mi ne falan. Bunun özelliği de bunun özelliği diyor. hiç Geriden hiçbir nakil yapmadım diyor. <gülüyor> Desene ki uydurdun. <gülüyor> Allah. Yani bu kadar cilt yazacağım, Geçmişten hiçbir şey... O zaman aylı da ona onu sordu. Yahu dedi, Kur'an'ın mali bir cildesi var. Bu kadar nereden çıktı dedi ya. Ama dedi, mesele dedi, bunu çıkartabilmek dedi ya. Şimdi mesele, geçmiş büyüklerin yazdıklarını doğru anlayıp, topluma aktarabilmek. Mesele bu. Çünkü biz şu anda, ne müfessir olabiliriz. Müştehidi bıraktık zaten. Müfessir de olamayız biz şu anda. Nerede müfessir olacağız? Yani, bu ayetten, bu manada çıkabilir demek başka. Ama, Kazi Beyzavi e bu Efendi bu ayette böyle bir manaya yer verdi. Ben nakkalım, nakkal olurum, bakkal demiş. Ben bakkallık yapıyorum kardeşim. Üreticisi başka. Ama ben şimdi sertifika'm yok bir şeyim yok. Koymuşum oraya marka püskürtmelerin yanına bir şey. Ondan sonra çocuk da bakacak, anası babası da bakacak. Ne bu? Bunu ben evde ürettim. <gülüyor> Alır mı ya? Sen bakkalsın kardeşim. Sen sertifika alabilir miyimleri? Raporlu mal ürün getirip koyacaksın buraya. Bunu da ben evde ürettim, bu benim mahsulüm desen, bunu kimse almaz. Onun için Abdu Afgani gibi, Reşit Rıza gibi masonların, farmasonların, <gülüyor> Yahudi Hristiyan'da cennete girecek diye İngilizlere o zaman satılmışların çıkarttığı fetvalara dayanarak, yahu Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı 5 ciltlik tefsirde bu geçiyor. Abduh'un bu görüşü. Bak Diyanet'in diyemiyorum. Diyanet ayrı, Diyanet Vakfı ayrı. Diyanet Vakfı'nın beş ciltlik Ya tamam, geçebilir. Ama bir görüş dendikten sonra reddedilmek için, batıl nakledilebilir. Ama reddedilmek için zikredilebilir. Batıl bir görüşü, bir, bu da muteber bir görüş müşkü ortaya koyarsan, altını da boş bırakırsan, bunlar kim ki bir olmuş? Abdo kim ya? Şarkın yıldızı locasına mensup adamlar. E, dolayısıyla, Şimdi bu hususlar e, güzel açıklandı. Özellikle Muhammed Avami Hoca dedi ki ben dedi çok bilgiliyim bu dedi. Afgani Abdurreşit Rıza üçlüsü hakkında dedi. Sultan Hamid'den beri gelen. Çok bilgim var ama size daha acıyorum. Kendime de vakit dar dedi. Bir üze, özet yapayım dedi. Bu işler nereden çıktı? Onu da bir anlattı. Çok güzel hakikaten malumatlar Bu çıkacak inşallah. Ağustos sayısında işte, takip etsinler. Bu manada ben çok istifade ettim. Şahsen çok istifade ettim. Abdurrahman... Gerekli yankıyı uyandırmadı mı? Gerekli yankıyı uyandırmadı. Neden? Veya sadece İslami çevrelerde İslami mi? İslami çevrelerde şimdi ama bunların CDC hazırlanıp e, dökümanı e, dergilere basılıp kitaplaştırıldıktan sonra tabii zaman ister biraz. Ama sansasyon olsaydı öbür Sinan Erdem'di, iptal edildiydi, Cübbeli Hoca provokasyoncu muydu evet. değil miydi? E, o zaman yankı uyandırırdı. E şimdi tabii burada sessiz sakin biz de bıktık kargaşadan. Dedik bir kere de bir sakin hareket edelim dedik. Yani kalabalıkça insanlara otelin adını demedik. Lale Gül canlı yayınladı. Süper .ca TV görüntülü canlı yayınladı. Fakat millete dedik ki şu adreslerden şu saatte dinleyin. Adres Okey. vermedik yani. Şimdi adres verecek illaki kapı önleri dolacak yani. Bu sefer sokağa taşma olur. Bulunulan otele de rahatsızlık verilmiş olur. Bu itibarla yani bence Allah'ın dinde çok yankı uyandırdı. Müslümanlar şahitliğini yaptı. Alimler vazifesini yaptı. Şimdi sizin gibi medyaya iş düşüyor. Siz de bunlara haber yapacaksınız. Evet Önce. ve bu şayet tartışılacak konular varsa bunların da tartışılması lazım tabi ama e... yani karar şu çıktı. Müslüman olmayan cennete giremez. Yetmedi. İslam dışındaki bütün dinlerden beri oldum denmedikçe de Müslüman olunamaz. Şimdi ikinci şıkkı söylemezsek hem Hristiyan hem Müslüman olunuyor diyenler kafayı sokabilir içeri. Onları reddetmek için iki cümle var. Müslüman olmayan cennete giremez. İslam dışı bütün dinlerden ve ritüellerinden, ayinlerinden uzak oldum denmedikçe de Müslüman olunamaz. Çok güzel bir karar çıktı evet. yani. Muhtemeldir... E Mücahitler müteahhit olduğu ve şu anda inşaat fiyatlarıyla ve inşaat işleriyle meşgul oldukları için bu tartışmalara zaman ayıramayabilirler. Dolayısıyla gündemde çok fazla yer bulamayabilir. Herkes Efendim... işine bakacak. Evet öyle gözüküyor. Ee, bir kısa aramız daha olacak. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Tabii sorular var. Sizden gelen çok sayıda soru var. Onlara da cevap verelim istiyoruz. Bu arada mail yoluyla gelenler var. Çeşitli yollarla ulaşan e, sorular var. Onlara da vakit e, bulabildiğimiz ölçüde cevap vereceğiz ama e, bu hafta çok konuşuldu. E, aslında sadece bu hafta çok konuşulmakta kalmayacak. Önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak. E, yayına girmeden önce aldığımız haber Aziz Yıldırım'ın e, savcı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk yönündeydi. E, muhtemelen bir tutuklama kararı e, çıkması da ...bekleniyor. Süperlik allak bullak demektir. Ama bir ilginç haber vardı... ...geçtiğimiz salı günü... ...bu hafta içerisinde Hürriyet'in manşetindeydi. O manşeti... ...bir ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? İbrahim Akın... ...bir maç için... ...şike... ...maksadıyla para teklif edilmiş. Şu anda ekrana da yansıdı. Ve... Bir hoca efendiden fetva sormuş haber öyle telefon dinlemesinden yola çıkılarak anlaşılıyor hoca efendi de evet alabilirsin demiş ee, söz konusu para 100 bin dolarmış biz haberi aktarıyoruz ee, ancak o dönmüş 100 bin euro istemiş hasılı 100 bin dolar 100 bin euro ee, miktarın önemi yok ee, şike caiz midir şike parası helal midir hocam şey bu hocanın bir vasfı var mı? Resmi... İsim yok, bilmiyoruz. Ha ismi yok. İsmi yok, resmi yok. Peki bu telefon dinlemesinden? Telefon mi? dinlemesinden. Yani onun hoca ne belli. Belki futbol hocası. <gülüyor> yani böyle bir şeye fetva verecek bu, hoca. Bir imam diye geçiyor haber. He o... İmam kendi takımına göre fetva vermiş olabilir. Başka takım sorsa hiç değil burada diyebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay böyle imamlar kendi takımlarına göre mi <gülüyor> veriyor Ne <gülüyor> bileyim ben şimdi nasıl? Ben onu duyunca Bilmiyorum, dedim ki o takımdandır dedim ya. Bizim bir takımımız olmadığı için bize kimse de sormuyor ki zaten. Bize niye soracak? Fetva alacak adama soruyor lan. Herkes adamına gidiyor. <gülüyor> Kimden hangi fetvayı Tabii alacağını biliyor. E, elini buluyor herkes. ben. Bana niye gelecek bu? Yani Nasir Hoca'nın şeyine döndü yani. Sizin inek dedi bir... Bizim yuvarlamış dedi. Yardan aşağı dedi. Ne lazım gelir o cefen dedi. Ya, ne lazım gelir dedi. Ben bir tembih ettim? Hayvandır, mesul değil, mükellef değil dedi yani. Için, ya Sürichilisan oldu dedi. Ya sizin ineği yuvarlanmış dedi. Sen, ya niye doğru sormuyorsun fetvay evladım dedi. kara Karakabulluğa bakmak lazım dedi. E şimdi onun için Nasret Hoca da bizler hakkını helal etsin. Tabi ahirette ne yapacağız onları da bilmiyorum. Mübarek adam her şeyi ona yüklüyoruz. Mübarek Allah dostu bir alimdi. E, fakat bu şeyler de hakikaten... Yani belki kendi yapmasa da, yani tatbik manası da değil, böyle yaparlar şeklinde bir örnek olarak da bunları demiş olabilir. Hala da işte geçerliliği sürüyor. Ya bu şimdi ne demek yani caiz mi değil mi derken, bu nedir ki caiz caiz değil mi? Yani içki caiz mi değil mi? Bunu sorabilir miyiz? Ya Bunun aslı nedir burada? Burada bir yalan yok mu? Yani burada bir kandırma yok veya da burada bir hainlik. Bir danışıklı dövüş danışıklı... hali söz konusu. E, tamam da şimdi bu adam buraya girerken buranın lehine çalışacağını dair bir imza atmıyor mu? Söz evet. vermiyor mu? Ve para karşılığında eee tam ondan sonra da üründen para alarak evet. bu burada yapacağı işi yapmayarak bunu yenik duruma düşürüyor. E, şimdi bunu yani hoca olmaada pek düzüm görmüyorum. Akıl ve mantık ile tamam din iş, akıl mantıkla çözülmez. Akıl mantık dini anlamaya yarar. Yoksa dini tespit etmeye yaramaz. Ama velakin burada efendim ne var? Bir defa yalan var mutlaka ki. Neden? Birisine sorulanında da ben elimden geleni yaptım ben. Öyle bir şey yapmadım ben. Gevşekten almadım işi. Bu kadardı böyle. Yani bir kılıflar bahaneler bularak kendisinin olanca gücünü sarf ettiğini söyleyerek yalan söylüyor bir defa. E ikinci de sözlüğünü bozuyor. Vefasızlık yapıyor. Çünkü buraya efendim bir anlaşmayla gelmiş. Buradan da para almış. Onlar da ayrı bir dava. Onların helal haramlı Bir de ona girecek hiç çıkamayacağız şimdi. Biz onun için bu tarafından gidiyoruz. Yani futbolun şu andaki durumu meşru ise. Şimdi zaten yani as, işe... aslı gayri meşru ise gayri meşruun içinde meşruluk arayamayız. Siz tevelden. yani katik... Gariz, kaçacak, kaba kaçma, kaçmayacak olsa başka bir şeyler de verebilirim yani. Şimdi adam affedersiniz zina yapıyor. Zinada da ters ilişkinin fetvasını soruyor yani. Bu ona benziyor diyorsun. Bu ona benziyor demiyorum. Teşbite hata yok derler. Külli kayda var. Bu ona benziyor demiyorum da. Yani, yani demek o teşbite istiyorum. hata yapmayın demek ya malum. Teşbite hata. Ama ve lakin. E, burada da mesele nedir? E, adam haram yaparken bir de mekruh bu mekruh mu diye soruyor ya. Bu <gülüyor> barak yaptığın iş adamsa mekruhunu da bırak zaten ne soruyorsun? Ama milletimizde böyle bir durum var. Şimdi bu da yeni yeni öğreniyorum ben bu futbolda ben haberim yok da. Haberlere de pek çıkmaz. Zaten spor bölümü başladığı zaman da ben geçerim oradan. Dolayısıyla hiç alakam olmadı ama şimdi baş haber olunca e yani bir hafta mecburen hafta... öbür önemli haberlere geçinceye kadar dinlemek zorunda kalıyoruz yani. Zorunda kalırken de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ama mesele ne? Yani bu arada efendim e, sonradan öğreniyorum ki bu at yarışları gibi burada bahisler varmış. Evet. Bilmem efendim kumarlar varmış. Yani varmış. hem resmisi hem gayri resmisi. Hem legali hem yani. illegali var yani. Hem onları duydum. Sen şimdi spor. Top oynamak günah mı? Niye günah olsun? Spor niye günah olsun? At yarışı niye günah olsun? Sünnettir. Efendim ya ama sen şimdi bunu atları bahis açıp parayla şey edersen Allah için olan at var. Efendim şeytan için olan at var diyor hadis-i şerif. Allah yolunda gazaya gidersin. Allah yolundaki at olur. Kumar oynarsın at yarışında üzerinde. Şeytan yolunda olur. Bu hadis-i şerif sahiptir. Burada da yani sen e, hareket için spor yaparsın. efendim Arkadaşlarla muhabbet olur. Şudur budur. Bunlara bir şey demiyoruz. Ama bu şekilde. Hani evvelce derlerdi diz kapağından yukarı da. Efendim işte avretlerine bakmak erkeğinde falan. Mesela o, o ne ya? Onun sonra bir de. Kurtarmak için Maliki mezhebinde i̇şte, meselesi çıkardılar. Evet. Hadi yani, Maliki, mezheb, Maliki mezhebi neden üzüm yok ki zaten. Bu sefer dediler ki aman ya madem günah deyip de müşteri azalacaksa. E, şortu uzattılar. uzattılar. Yani belki ondan belki değil ama neyse şortu uzattılar. Hı. Falan şimdi oradan mekruhtan çıktı iş. Yani mekruhtan kurtarıldı. Mekruhtan kurtarıldı mı bu nedir ya o? Efendim böyle... E, bahisler, kumarlar daha dolu da gayrı meşru bir şeyler çıktı. Şimdi onların detayında değiliz. Onu da bize soran zaten yok. E, seyreden halk da zaten ben işin içinde değilim. Ben sadece seyrediyorum kim gol atmış dediği için ona da senin de bunu seyretmen haram diyecek halimiz kalmıyor. Çünkü işin içinde olan başka seyirci başka. Tabii seyirci çok kitlesel ama. Halk genel seyirci para verip hakkında. başlara gidiyorlar veya Tabii işte para verip şimdi onların canlı yanlığına... yayın ...onların yaptığına direkt haram diyemiyoruz evet. ki... Şimdi ...gidip de para verip de hiç... ...kim aldı da işte canım şimdi... ...adamın oyununu seyretti şimdi ben ona da haram diyecek... ...ha mala yani... ...dünyaya ahirete iki tarafa da yaramayan... ...efendim... ...Müslümanlığı güzel olan insanların... ...boş vakit harcayamayacağı... ...bu gibi şeyler demek durumundayız... ...deriz de yani... ...ama tabi burada helal bellidir, haram bellidir yani... ...onun için bu kolay bir şey değil haram demek... ...yani halkın seyretmesi bilet alması, gitmesi, bunlara haram diyecek halimiz yok da. Öbür işleyişten bahsediyorum yani, içerideki dönen dolaplar ayrı bir dava. Ama bu da şimdi, işte, haramın içindeki mekruh kabiliğinden de olsa, sorulacak olursa, bunun neresine fet fetva verilecek? Adam demiş ya, yeciyüzü demiş, caiz değil demiş yani falan. Öbürü demiş, nasıl olur bu la yeciyüzü olacak? O hiç caiz değil demiş. E şimdi, yani bu, bu, öbür taraftan tutarsak gelirsek, bu, bunun tutulacak tarafı mı var ya? Zaten yaptığın iş belli. Bir değişin içinde iş. Başka taraftan anlaş, burayı kandır, hainlik yap, sözü boz. Buraya ben olanca gücümle gayret edeceğim diye teminat ver, para al. Ondan sonra ona uy, orada o, hareket yapma. Orası gol yesin, kaybetsin, şudur buldur. Oradan ayrı para al. Hiç tutulacak da bir tarafı yok. Kesinlikle haramdır. Kesinlikle. Peki bir de teşvik hainlik primi, var. Teşvik primi var. uygulaması var hocam. Neymiş o? O da şöyle... Ee, i̇ki takım e, oyunlara esnasında, müsabaka esnasında bir e, üçüncü takım e, rakibinin gerilmesi için daha iyi oynamaları maksadıyla teşvik birimi veriyor. Kime? İyi tarif edemedim. Şimdi, Benim hiç e, anlamadığım işler ya. Zor anlayabilirim yani. Şöyle söyleyeyim. E, artık lükseana doğru yaklaşmış, çok e, sert bir e, rekabet var. E, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir rekabet olduğunu varsayalım. Veya yani bu seneki gibi Trabzonspor'la ile Fenerbahçe arasında bir rekabet var. Trabzon eskişehir ile oynayacak. Fenerbahçe eskişehir'e teşvik primi veriyor ki Trabzon'u yenin. Ben avantaj sağlayayım diye. Bu caiz gibi gözüküyor. Ya yani işte, siz daha ama iyi aslında, oynayın. Abi, Tabii de şimdi baştan caiz olmayan işin içinde caizdir diyemeyiz. İşin başı bozuk şimdi biz bunun içinde caizdir diyecek tarafımız yok. Yani kurumlar işleyiş itibarıyla caiz olmayan şekilde işliyor zaten. Bunu kitabına fetvasına uyduramayız. Dolayısıyla siz o dedim ya iş içinde iş sorduğunuz için biz o noktada... Transfer paralarıyla ilgili... Yani biz onlara cevaz veremiyoruz. Öyle mi? Evet. Cevaz gelecek işler değil. Mi? Peki onu artık nereden buluyor? Zaten onu yapan da onu sormuyor ki zaten. Ya İngiliz'in kurduğu oyun değil mi bu? E, İngilizler başlatmış doğru. E. Öyle yani futbol tarihi itibariyle baktığınız zaman İngilizlerden e, tamam, geliyor. Yani. İsmi de oradan geliyor zaten. E tamam da, dolayısıyla yani aslı şeyde yok ki zaten. Ne örfte var, ne kültürde var, ne dinde var, ne diyanette var. Ya, ona bakarsanız çok şey örnek bulabilirsiniz ama illa bir başka e, tamam, e, öften gelmesi, tamam. bir başka bir medeniyetten gelmesi. O doğru. Başka bir yerden gelir, buraya uyarlanır. Ama burada uyarlanma yok. Aynen izah ediliyor yani. Yani uyarlama ihtiyacı yani, duyan da yok. Siz pek futboluna sempatik bakmıyorsunuz. Sempatikle ne alakası var? Ben dini açıdan baktığımız zaman söylüyorum. Hayır, bunun fetvasını verenler var da onun için söylüyorum. Yani özellikle dindarlar arasında çok sıkı fanatik taraftarlıklar... Tamam da fıkıh, fıkıh işi öyle. Senin sempatik duyma, duyup duymamanla alakalı değildir. E bir adam haklı mı haksız mı geldiği zaman karşıda fıkıhta fetva vereceğin zaman da sen onu sevmediğin e adam haklı ki Nasrettin Hoca fıkhası e, var işte. Sevmediğin yani adam. İlek beni güneyimse e, karar başka sizinki ise başka. O, o tip hocalar veriyordurlar o işe. Şimdi burada fıkıhta şu var yani senin bu parayı alman helal mı? Senin bu şirkette şu, şuna şu parayı vermen helal mı? Şimdi buradan satın alınan mesela şimdi insan satın alınıyor. Yani işte emeği. Ya tamam da mal mı meta mı menfaat mı yani şimdi. Aynı... Hizmet. Hizmet yani bunların hepsinde fıkhın belirlediği usuller var. Bunlara girdiğimiz zaman tabi detay ister. Yani dolayısıyla buralarda uymuyor. Diyelim ki ben bunu uydurayım diye isteyen de yok. Yani ben bunu çünkü neden? Seyreden zaten bana alakadar etmiyor diyor. Ben seyrederim diyor. İşin içindekiler de ya bunun fetvası yoksa bu iş bozulur diye bir endişesi yok ki. Anlatabiliyor muyum? Mesela finans kurumları ilk çıkarken neyleyle çıktı lan? Bazı hocalarla çıktı. Evet. Hala e, var, var zannediyorum. Fetva var ama. Var. Ya var tamam. Ama iki tane mesela ilk kurum çıktı. Adı lazım değil derler. Bir, falan hoca birinin hocası öbürünün hocası. Biz bunu bilirdik. Ve bir mesele olduğu zaman o hoca efendi'yi arardık. Yani 15-20 seneye yakın bu iş. Derdik ki hoca efendi ne var? Sen bu işe vakıf mısın? Bir fetva verdin mi? Derdi ki. Mesela ilk zamanlar hoca efendi bir önemli bir hoca efendi. Derdi ki. Ben her şeyde kararda varım. Hatta bir yanlış muamele olmuştu. Bozdurdum. Yetkiliyim derdi. Biz o zaman başka konuşuyorduk. Sonra aynı Hoca Efendi ya kardeşim dedi süs şeyi gibi mankeni gibi kaldık dedi. Oturuyoruz otur Nasıl olsa müşteri bollaştı. Şimdi adam herkes soruyordu. Hoca Efendi caiz mi değil mi diyordu. Ya baktı adam zaten seri malat şey yıldı. Şey, takvaya fetva sorana ihtiyacım yok ki. Al paranı kardeşim, çık diyecek duruma geldi. Bu sefer hocaya da da, hoca da teberrüken bulunuyor. Hoca da bu sefer iyi adamdı yani, iyi halim. Adam da dedi ki, ben bundan sonra bu işin garantisine, burada fetva var, bu işlemlere diyecek halim yok. Neden? E, muamelelerin teferruatına vakıf değilim dedi. Eskiden, açın şu dosyayı, nasıl yaptınız bu işi diyordum dedi. O zaman bırakıp ayrılması lazım. E bırakıp ayrıldı zaten. Evet. Yani ayrıldı derken, en azından şu anda dedi ben bir konuda fetva ederim. Firas kurumlarının bütün işleri cahilir diyemem dedi. Ama dedi şu işi sorarsın bana, ben o iş hakkında söylerim sana. İşleme özel evet, sorusu. öyle. Değerli izleyiciler bir ara daha Bu da, da daha ya, şimdi zaten baştan beri ihtiyacı yok ki adamın gelip senden fetva alsın zaten. Müşterisi var, seyredeni var, oynayanı var. Dine uyarlama lüzumu yok ki. Evet. Böyle bir bir hissetmemiş. Hissedilmemiş. Yani. Evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize futbol sohbetine devam edeceğiz efendim. devam edeceğiz <gülüyor> zaten? <gülüyor> Değerli izciler Jüpeli Ahmet Hoca ile sohbete e, devam ediyoruz. Futboldan devam edeceğiz dedik. Çünkü e, bugün e, internet sitelerine, haber portallarına düşen bir e, fotoğraf var. Pascal Nouma Jüpeli Ahmet Hocaya mı transfer oluyor? E, bilmiyoruz. Biz Amer ona transfer olmayalım da. Bu bilmiyorum <gülüyor> kim kime transfer oluyor. Yok ya o be. fotoğrafı bir görebilir miyiz arkadaşlar? Biz takım mı kurduk da haberimiz yok ya? Bilmiyorum ki yani e, veya bizim haberimiz yok. Baksanıza e, veya Survivor gibi bir e, televizyon programı falan hazırlığında mısınız? Performansı dolayısıyla Pascal Noğumay'ı yeni bir ya televizyon programına. Ya ben hiç tanımıyorum programına... ben onun ne performansı var. Ne yaptığını da bilmiyorum yani. E, nasıl oldu? Biz nasıl... futbolcu dediler bana sonra dediler bir sene şey, evvel bırakmış. Bizim haberimiz o kadar. Evet etti. ama Türkiye'de çok popüler bir isim. He. Çok bilinen, tanınan e, ve çok da sempatik e, davranışları dolayısıyla geniş bir taraftar ve hayran kitlesi. ...olan medyatik bir e, yüz... ...Pascal şey mi? Fas asıllı mıymış? E, Cezayir asıllı galiba. Ha, Cezayir asıllı, evet. Fransa evet. vatandaşı. Evet. E, öyle olduğunu söylüyorlar. E, tabii Nohma'dan da bir e, açıklama var. E, yine e, internet bilgisi bu. E, şöyle demiş, geçtiğimiz hafta... ...ben ve menajerim Yalova'da bulunan... ...ailesini ziyaret etmek amacıyla... ...yola çıktık. Fervota bindiğimde... ...yanımıza siyah bir araç yaraştı... Ferbot hareket ettiğinde e, Cübbeli Ahmet Hoca'nın olduğunu söylediler. E, ben de arabasına bindim, benimle e, resim çektirdi. E, küçük kızının da hayranım olduğunu söyledi filan deyip e, devam edip. Birden olayın bir dini tarafı yok diye de vurgu yapan bir e, şey var. E, ben zaten var. anlamadım ki bana selamun aleyküm dedi. Ben Müslüman ha. zannettim selamun aleyküm dedi. <gülüyor> e, Türkiye'de yaşıyor ve e, nabza göre şermesi bari Her selamun aleyküm diyene de aleyküm selam da denmez. Denmez mi? E denmez tabi şimdi. Geldi bir papaz. Selamı. Olmaz. Olmaz mı? Olur mu? Şimdi selamın aleyküm demekle aleyküm selam demek aynıdır. Sen selam verebiliyorsan aleyküm selam da diyebilirsin. Bunlar hassas konular. Çünkü selam Allah'ın rahmetidir. Kolay kolay herkese verilmez. Alaüter Efendi Hazretleri sözüdür. Bir de bu selam kime verilir kime verilmez? Mi? Bir de detayına girecek selam verilecek. Müslüman da biraz zor bulunur da. Eyvah. Şimdi karıştırmayalım o işi. E bu da mühim mesele yani. Hadis-i şeriflerde var. Benim Selam Risalesi diye bir kitabım var. Benim ilk çıkan kitaplarımdandır. Adı Selam Risalesi. Yani sen o sen zannediyorsun ki günaydın, merhaba falan. Bu selamun aleyküm öyle günaydına benzemez. Günaydın zaten bir manası da yok da rastgele söylenir. Yavura Müslüman'a fark etmez. Günaydın, güneş çıktı mı günaydın oluyor. Ama selam verdiğin zaman Allah'ın selamı senin üzerine olsun demiş oluyorsun. Bunu diyebilmek için de karşı tarafta iman şartı var. İlk şart. Müslüman olmayanla selam verilmez. E şimdi selam vermek sünnettir. Almak farz. Ama Müslüman olmayan biri sana verdiği zaman alman gerekmez. Tabii ki terbiyesizlik yapman da gerekmez. Ne yaparsın? O merhaba nasılsınız? A döndürürsün lafı anlatabiliyor muyum? Evet. Yani aleykümselam diyemezsin ama hoş geldiniz, buyurun nasılsınız diyebilirsin. Fakat Allah'ın selamını döndüremezsin geriye. Bunlar önemli. Müslümanlarda da mesela e, parmağında e, demirden bir yüzük var birinin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, selamını almadı. At şun dedi. Ha o tabii kafir olduğu anlamında değil ama bir günah Üzere olan veyahut da o anda elinde parmağında mesela bir altın yüzük gibi erkek için konuşuyorum. Yani bir haram durumunda olan mesela bir irşat için. Yani durumunu düzelt. İş, yani bu işler ciddi işler manasındadır. Yoksa efendim, günah işleyen Müslümana da selam verilir ama günah anında verilmez. İşlediği anda verilmez. Mesela içki önünde dururken adam Müslüman da olsa içkinin önünde, sofrada içki varken selam verilmez. O günah anından dolayı verilmez. Dolayısıyla burada vasıflar var. Onun için ben tabii bilmiyordum. E dediler yani bir takımın oyuncusu diye. Ben o kadar e, duydum. Arabalar da yan yana geldi. Yani göründü oradan oraya. Efendim e, Dolayısıyla o kendi tevazu gösterdi yani. Yani alçak gönüllü bir insan demek ki. O geldi selamun aleyküm deyince tabii on sonra da tahlisan, bilmiyoruz. Yalnız yanında biri daha vardı. Menajeriymiş. O selam verdi. Herhalde o Müslüman olduğunu ben anladım. Çünkü o tamamen bir e, Müslüman hareketleri de yaptı diyelim. Belki o da tabi Cezayir asılıdır. Çünkü Fransa'da çok Müslüman var. Ee, Belki menajeri olabilir. Çünkü menajeri... O, da, o da yalnız Türk değil. Öyle mi? Ha, o bilmiyorum zaman. o menajeri miydi. Yanında biri vardı Arapça konuşuyordu yani. Dolayısıyla ben onun da Müslüman olmasından dolayı şey demedim. Ee, Müslüman olup olmadığı hakkında bir bilgim bir kanata varamadım o anda nasıl varacağım zaten de konuşmakta konuşamadık yani bir iki kelime o da çok Türkçe bilmiyor bizim of müftüsü var, rahmetli ismini vermeyelim adamcağız Arafat'ta bir hava atma kalkmış biliyor musun öbür hocalara falan hızlı hızlı gidiyor hocanın bir de demiş müftü efendi nereye falan demiş Araplara vaaz etmeye gidiyorum demiş. Öbür çadır. <gülüyor> o da başlama anlamış ya. Araplar Türkçe bilmez, sen Arapça bilmez demiş ya. <gülüyor> Müftü <gülüyor> efendi nereden bahsedeceksin? Şimdi biz de yani Paskal Normal'e görüştük. Ne görüştük yani? Ben onun dilini bilmiyorum. O Türkçe'yi tam bilmiyor. Bir şey görüşmedik ama evet, tabii bir e, sempatik ondan sonra efendim e, tevazulu diyelim yani. Öyle anlattık yani. Tevazulu. Allah hidayet nasip etsin. İslam'la şereflendirsin. Sonradan ben duydum ki Müslüman olmayı düşünüyorum gibi laflar varmış. Evet yani medyada yer aldı. E, i̇smini Numan olarak değiştirmeyi düşünüyormuş. Falan. Tabii bizim e, magazinciler uydurmadılarsa. Çünkü ya onlara, onlara ne kadar sağlıklı güvenebiliriz? Adettendir. Hemen böyle yakıştırmalar yapılır. E, uydurmalar ya, da yapılır. Onlara, kendi ağzından bir şey, şey olmadıktan sonra adamın hakkında konuşmanın bir manası yok. Yani tabii onları da nakletmemiz de yani yalan, yalan olduğunu bile bile bir şey nakleden yalancılardan biridir diyor. Hadi Şerif. Bir haberi rivayet eden ama onun yalan olduğunu da bilen diyor, yalancılardan biridir. Ha ben felancının yalancısıyım diye de bir laf var Türkçede. Evet. Ama yalancı olduğunu itiraftır o da. Yani o tabii şu maksatı Dememek söylenir. lazım. Ben olayın şahidi değilim. Olayın şahidi olduğunu söyleyen böyle anlattı. Ama bu da İslam'da çok caiz olmayan bir şey. Yasak bir şeydi. Yani. Kefabilmer ismen bir insana günah olarak yeter her duyduğunu söylemesi, her duyduğunu nakletmesi günah olarak yeter. Daha günah lazım değil. Yani bu günahtan çok az kişi kurtulabilir. O zaman bu çok dehşet verici bir şey. Medya çok gitti yani burada. Hemen hemen döküldü yani. Yani medya kurumsal olarak belki de hani sokaktaki hangi insanı çevirseniz bu tür sözleri Nakledelim. vardır ben ve de, nakledilir. Hadi bir kurumlar, kuruluşlar hakkında olsa diyelim ki kuruluşların ırz-ı şahıs kul gibi değildir. Ama bir de e, birbirleri hakkında veyahut da e, önemli meşhur şahsiyetler hakkında sanki nasıl o beni tanımıyor, benden hesap soramaz, bana dava açamaz veyahut da benimle bir gün yüz yüze gelip de beni bozamaz, niye böyle konuştun diyemez rahatlığı içerisinde adamın aleyhine konuşuyor da konuşuyor veyahut da adam hakkında duyduğu her şeyi naklediyor. Bütün bunlar kul listesine yazılıyor. Ve ahirette bu adamı ondan sorulacak. O adam hakkında helal etmezse bu yandı. E o adamın bayağı bir günahları eriyor, kefaret oluyor. Bu bakımda meşhurların bu şekilde yani evet. iftira gıybet dedikodu gibi konulardan da imanlı olanlar için konuşuyorum. İmanı olmayan bir şey paklamaz da Müslüman olanlar için bayağı bir kefaret sabunları var yani. Bu, bu millet bu kadar rahat konuştuğuna göre. Ama seçici olmak lazım, titiz olmak lazım yani şahitli olmadan, şahitli de olsa seni alakadar etmiyorsa, adamı da alakadar ediyorsa, rencide ediyorsa bunda konuşma hakkın yok. Niye? Adamı üzecek bir şey. Bu sefer gıybete giriyor. E yapmadıysa zaten iftiraya giriyor. Yani böyle bir İslam dini gibi bir din var mı? Adamı gıyabında koruyor. Adamı olmadığı yerde koruyor. Konuşturmuyor. Konuşmaya kefaret yüklüyor. Günahı yüklüyor. Yani o bakımdan dinimizi yaşasak çok huzur olur. Efendim başımız ağrımaz. Bütün zaten mesele bu dilden geliyor başımıza belalar. Onun için e, dikkatli konuşmak lazım. Doğru olduğuna inan bilmediğin, kesin bilmediği konuşmamak lazım. <gülüyor> bu arada vakit hızlı gidiyor. Ondan önce bir reklam arası daha vermemiz lazım ama... E, iki fotoğraf daha var onları göstermek istiyorum sizlere. E, i̇smini vermeyeceğim. E, bir e, giyim firması. E, erkek giyimi alanında da e, üretim yapmaya başlamış. Ve bir e, defile esnasında... Erkek mankenler e, cenaze namazı kılma görüntüsü sergilemişler. O görüntüyü bir verir misiniz arkadaşlar? Niye yani? Kıyafeti ne alakadar ediyor? Valla işte şov olsun, ilgi çeksin, medyada yer bulsun. Dolayısıyla ürünümüzün de reklama olsun filan gibi bir düşünceyle yapılmış ama... ...hani e, namazın mesela şu anda ekranda e, işte üç tane erkek manken... E, ayakta cenaze namazı kılıyormuş gibi bir e, selam veriyormuş gibi. seremoni yapmışlar. Ama o, o mu yoksa rast mı geldi? E, rast gelmedi. Belki şarkıcılar var böyle hareketler do, yapıyor. Yo yo, bilinçli olarak bu maksatla bir cenaze namazı e, seremonisi sergilenmiş. Ya bunlar dini mübibin İslam'ın efali bu, alaya dalgaya alınacak şeyler Ticarete işte, istismar ya, edilecek şeyler İstismar anlamına gelmez mi bu? O, tabii. Ki bir, bir fotoğraf daha var. O da kadın mankenler ile ilgili bir görüntü. Onu da bir görelim arkadaşlar. Adam meşhur olmak için zemzeme işemiş yani. Yani. Şimdi ne diyor Bevvali, Çehizemzemi, lanetle halk. Yani sen e, meşhur olursun ama lanetle meşhur Plazmaya olursun. Plazmaya da verir misiniz o görüntüyü arkadaşlar? meşhur olmak lazım. Bu da e, kadın mankenler yine e, defile e, esnasında e, bir dua anı canlandırmışlar. Falan. Yani bu tür e, işlerin e, dinde diyanette yeri var mıdır? Yok şimdi bunu bilmiyorum. bu tabi namaz dışı bir şey belki el kaldırmış dua yapış her zaman da yapar ama yani namaz efali selam verme tavrı tarzı e, bilmiyorum yani zaten namazda namaz kılarken namazın içinde selam verirken resmini çeksen de onu koysan olur. Ha yani o başka. Bir... <gülüyor> yani şimdi namaza niyet <gülüyor> yokmuş, şey onun... yok. namaz hareketini. Bir reklam fotoğrafı olarak... Uygun değil. ...ticari maksatta kullanılması... Yani bunlara direkman helaldir haramdır dence konular da değil bunlar. Ama uygun değil diyebiliriz. Yani en hafifiyle çok ahlaki... Uygun değil evet. evet. Yani münasip değil. Çünkü İslamiyet'in şairi, İslam nişanları... Yani hocaların efendim okutma şekilleri... Eskiden bunlar da çok alay konuları yapılıyordu. Falaka elinde, ne böyle evet. şeyler... Ne filmlerinde ne çok net tiyatrolar öbürü geliyordu işte efendim hoca selam vermiyor vermiyor zorla kafasını çeviriyordu selam verdirmeme bir şey bunlar hep insanı o zaman bizim alimlerden duyduklarımız da yani bunlar insanı kafir eder. Hatta bu gibi şeylere gülmek bile bir İslam nişanıdır, bir namazın şiarıdır, bir e, namaz fiilidir. Bunu böyle hocayı dalgaya almak yani namazı dalgaya almak insanı kafir eder. Buna gülmek de insanı kafir eder. Şeklinde çok hatırlamanız lazım. Ben evet. çocukluğum döneminde ama Doğru. o zamanlar baya güncel oluyordu. Sıralı evet. böyle namazda Özellikle şeyler. Türk filmlerinde bu tür sahneler çok sergileniyor. Yani o zaman İslam'ı horlamak için, dışlamak için evet. bazı çevrelerin elindeydi o zaman piyasa. Onlar da böyle şeyler yaparak Müslümanlar e, hakaret ediyorlardı. Yani İslam'a hakaret ediyorlardı. Evet. E şimdi de kalkıp bunlar İslami... E, e, yani şimdi İslami kurumlar, kuruluşlar da ve namazla abdestli insanlar da bu gibi dinimizin efalini, etvarını, hareketlerini, malzeme yapmamalarla. Bir ara daha verelim hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Sizden gelen sorular var, onlara da cevaplayacağız. Ama önce bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen ge sorular var, o sorulara cevaplayacağız. Tabii e geçtiğimiz hafta e gündeme gelmişti. Ancak kapsamlı bir biçimde e cevaplanması düşüncesiyle, ...22 Temmuz'a bıraktığımız bir e, soru var. Soru şöyleydi... E, ...Peygamber Efendimiz'in evlilikleri hakkında bizleri bilgilendirir misiniz diye... ...çok geniş kapsamlı bir soruydu. Aslında bugün İtikad Esalesi'nin içerisinde de bu konuya ilişkin bir e, bölüm vardı... ...ama hepsini bir arada daha geniş ve kapsamlı bir biçimde... E, ...önümüzdeki hafta Berat gecesi o gece değil... ...bir sonraki hafta 22 Temmuz gecesi e, inşallah... E, cevaplamak Çünkü üzere ilgili bir konu. zaten bir itikat dersi yerine de yapılabilir. Doğru. Çünkü bu, en ufak bu ustaki bir şüphe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı bir itham ve annelerimize karşı olan bir e, efendim yanlış düşünce insanı kafir eder. Kesinlikle dinsiz olur. O bakımdan itikada da tealluk ediyor. Tafsilatlı bir hiç şüphe bırakmayacak şekilde bir malumat inşallah veririz. Evet. Ee, biz hemen ilk soruyu soralım hocam. Eee İyi akşamlar demiş bir izleyicimiz. Ben eşimle çocuğumla çok mutluyum. Fakat istenmeyen gelinim bayramlarda dahi e, gitmiyorum. Günah mı? Şimdi efendim tabii burada gidemiyorum de demiş oluyor. Yani e, bana e, istemedikleri yol işi... verseler gel deseler ben evet, giderim. Gidelim. Şimdi evet. burada sanki istenmediği için mecbur yani gidip oradaki de bir kavga gürültü çekecek veya kapıdan kovulacak... Yani içeri alınmayacak, daha büyük bir kendisi için onur kırıcı şeylerle karşılaşacak. Biliyorsa bunu gitmiyor. Bundan dolayı tabii e, günah olmaz. Bir de şu meseleci var, kendi anası babası değil. Evet, kayıpkederi yani kayınvalidesi. Kendi anası herhalde. babası gibi bir Sılay kuvvetliliği açısından bakacak olursak, anne baba dövse de sövse de, yani anne baba olarak onlarla ilişki kesilemez. Ama şimdi kayınpeder, kayınvalide biraz daha keyfiye girer. Yani bir de onlar istemiyorsa, e gidip de adamın moralini niye bozasın yani? Belki bazı durumda gitsen günah olur. Çünkü kavga çıkacak, gürültü çıkacak, huzur bozulacak, insanlar birbirine girecekse, ağızlar bozulacaksa, sinirler, tansiyonlar yükselecekse, bu iyi bir şey değil ki bunu bile bile de üstüne gidip de, gideyim de şurayı bir karıştırayım, huzursuz edeyim, dercesine gitmek de günah olur o zaman. Bu kesinse. Ama onlar istemediği için ona günah olmaz. velaki burada hakikaten istemiyorlar mı? Yoksa arkadan kocasına, oğullarına onun aleyhine bir şeyler konuşmasını bazı kadınlar bunlar beni istemiyor. Emaresi ve karinesi kabul ederler. Tamam emare olarak kabul edilebilir ama yüzüne de seni istemiyoruz. Gelme de demezler. Şimdi buradaki şey kendine aittir herkesin. Bu durumu kendi düşünecek. Bakacak ki bana alenen bir e istemiyoruz denmiyor e gidince de bir kapıdan kovma dışarı atma gibi bir şey yaşanmıyor ama bir surat asma veyahut hatta bir ilgilenmeme oluyor kocası da istiyorsa bayramdır seyrandır az da olsa ben hanımımla çocuğumla gideceğim anama babama yani o zaman kadının bu derdi çekmesi lazım yani biraz e, efendim, soğuk yüzler görmeye kocasının da hatırı için katlanması lazım çünkü hadis-i şeriflerde sılmen katağı senle ilişkiyi kesenle sen ilişkiyi kesme. Teşvik ediliyor. Yani bu durumda kocası zaten istiyorsa boyun eğmesi zorunda bir. Yani kocasının dediğine itaat vazifesi yüklemiş İslam. E ben gelmeni istiyorum anama babama diyorsa gelecek. Ancak hakikaten orada kavga, gürültü, kapıdan atmalar falan yaşanıyorsa bu tecrübeyle sabitse bunun üstüne gidilmez. O zaman da günah olmaz. Ama kocasının böyle bir talebi var da, ya onlar bana soğuk duruyor. Ya soğuk durabilir. Yani illa soğuk duruyor diye de ilişkiyi kesmek doğru olmaz. Çünkü eşinin ana babasıdır, çocuğunun babaannesidir, dedesidir. Yine o noktadan da dolaylı olarak sılay rahme girer. E bu bakımdan e, ben kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Bana hürmet etmeyen, benimle ilgilenmeyen kişilere ben gitmem şeklindeki yaklaşımlar İslam'ın iyi bakmadığı yaklaşım vardır. Faziletli amellerden değildir. Güzel ahlaka sığmaz. Çile çekmek lazım, sıkıntı çekmek lazım. Bu, bu yuvaların devamı kolay sağlanmıyor yani. Öyle Bir, bir sene, iki sene herkes boşanıyor yani. Ama devam eden evliliklerde de böyle her şey efendim, güllük gülistanlık değil. Hep böyle karşılıklı anlayışlarla sürdürülmek durumundalar. İslam buna teşvik ediyor ve sevap vaat ediyor. Bir insan yani kötü yüzle karşılaşsa, kötü gözle, kötü lafla muhatap olsa, ona cevap vermesen, sabretse, gazabını yense, öfkesini tutsa, sabretse bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de vel kazmü'l gayza öfkelerini yutanlar, el afin an-nas insanları affedenler bunlar methediliyor ya. Yani. Bir de öfkelendiriliyorsun ki öfkeliyorsun. Durup dururken öfkelenene zaten deni derler. Demek ki bir ortamdasın ki sen kızdırılıyorsun, damarına basılıyor, nasrına basıyorlar. Ama o noktada öfkeni yutabiliyor musun diyor. Ben bu kullarımı övüyorum, methediyorum. Buyuruyor. Cennet hazırladım bunlara buyuruyor. Ali İmran suresinde geçer. Niye bu vaatler nerede o zaman? Yani kızdırılacak ortamlara girmeyeceksen bu fazilette ameli nerede elde edeceksin? Demek ki ha in adına da bile bile de ya beni gelin kızdırın da ben kızmayayım bakalım nasıl oluyor tiyatro çevirmiyoruz. Ama yaşadığımız hayat bunları karşımıza çıkarıyor kar koca ilişkilerinde, akraba ilişkilerinde, iş çevrelerinde herkesin görüşmesi icap eden insanlar var. E dolaşır öfkelendiriliyor. Orada öfkeyi siniri yutmak, nefsine hakim olmak. Hatta belli bile etmemek. Peşine de af edenler diyor. Af, af ve maddesi Arapça da silmekten gelir. Yani eserini de belli etmeyecek. Vallahi hubbul muhsinin bir de Allah iyilik yapanları sever. Bir de bunun karşılığı ona bir güzel yüzle iyi yaklaşım yapabiliyor musun? Muhsin olmak. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in bir kölesi vardı. Yani hizmetinde bulunan, tam da önemli misafirleri gelmiş artık heyetlerden mi nerelerden. Efendim sağ ol, torunu. Ee, geldi tam getirirken çorbayı neyse yemeği köle üstüne döktü yani. Ee, Elbiseler de o zaman belli sınırlı imkanlar falan. Üstüyle oldu bir şey değil yani. Ama ehli bey tabi onların huyu da başka bir baktı şöyle. Yani bir baktı. Bakınca o köle de o zaman kölesi de şimdi müftülerinden daha âli. <gülüyor> köle de dedi ki vel kazımı inel gaysa dedi. Ayet okuyor Ayet-i kerimede şimdi cennet kimlere hazırlandı? Takva sahiplerine diyor. Ayet onu tefsir ediyor. O muttakin müttekin. Kimdi takva sahipleri? elleriyle infikun feş-şerâi ve'z-darâ. işte bollukta da darlıkta da durumuna göre harcama Allah yoluna verenler. Tabi o onu alakadar etmiyor. O şey geldi oradan. Vel kazimi'n el-gayza dedi. Öfkesini yutanlar dedi. Tabi meclis işte, dağılmasın falan. Kazamtu dedi. Yuttum dedi. Vel afina'n-nas dedi. devam ediyor hadi. Yani yuttun ama biraz üzerinde eseri kaldı yani. Silmek lazım diye falan. Afeftu tamam dedi. Affettim konu kapanmıştır. Şöyle dedi, vallahi, dedi. Allah iyilik edendir sever. Ya, mübarek ne yapayım dedi ya çorbayı döktün üzerim. Hadi seni azat ettim falan cariyemle de nikah ettim dedi be. Adam bilse yani kasıtlı dökermiş. Azatını aldı bir de evlendirildi. Dolayısıyla şimdi ayetler tatbik içindir. Yoksa Helim Ağa'nın merkep hikayesinde olduğu gibi eşek dokuz türlü yüz geç bilir derdi. Köpekleme, kurbağalama bilmem ne işte. Denize düştüm hepsini unutur boğulur derdi karada ne lazım kaç türlü yüzme bilmek e bu ayetler niye Kur'an'da var niye okunuyor niye anlatılıyor durup dururken konuşuyoruz bunları şimdi ama şimdi birazdan benim damarıma basıldı zaman ben ne yapacağım acaba adam orada belli olur Kur'an ahlakı orada belli olur i̇şte bir de adamın asla asaleti o zaman çıkar yani meydana çünkü içinde ne varsa dışına onu terler ve bütün normal zamanda o bir kibar bir beyefendi, o İstanbul beyefendisi teşrifatlar, buyurun efendim, şey yap. Millet hep hayran oluyor. Ne kibar adam, ne nazik bilmem. Hele bir şey yap bakalım. Ondan sonra damarına bas bakalım. O adam sana ne tepki verecek? Bunları seçmek lazım. Adam biri demiş ya, ben demiş, kedimi bir terbiye ettim demiş. Öbürüne hava atıyor. Benim kedi demiş, eski dönem tabii, mum tutuyor, sofra bitti, havlu tutuyor, peşkir tutuyor. Böyle insanlara falan Allah Allah demiş ya ben böyle bir şey duymadım demiş. Eğitim kardeşim demiş iyi İyi demiş adamlar bir fındık faresini kibrit kutusu gibi bir şeye koymuş. Gelmiş yemek bitmiş ikram içip tam sofralar kurulmuş. Efendim her şey güzel fındık faresini bir salmış kenardan. Kedi onun peşine bir dalmış. Ne tabak ne çanak ne mum ne kan hepsini devirmiş. Demiş senin kedinin terbiyesi demiş fındık faresini görene kadardı. Şimdi dolayısıyla bizim Müslümanlığımız, bizim Kur'an ahlakımız, bizim beyefendiliğimiz nerede kalmamalı? Sohbet muhabbet ortamında kalmamalı. Elbette hanım bizi sinirlendirecek. Ben de şahsen çok yani, yani hanımlar ahlakı, sinirlendirir gibi bir kural sinirlendirecek mı bir şey var. Erkek de karısını sinirlendirebilir. Yani bu yıllarca sürecek bir birliktelik bu yani normal bir şey değil. Ayda bir, günde bir, birkaç kere gördüğün biri değil, devamlı görüştüğün biri. Ha şimdi biraz odalar ayrılmış, her odada bir televizyon programlarda ayrıldığı için. Herkes koltukta da uyuyup sabah işe gidiyor. Dolayısıyla biraz az görüşmeler başladı, kavgalar azalabilir. Şimdi bir de televizyonsuz, şusuz, musuz, internetsiz toplumda ya ibadet huzuru olacak, tarikat, seyir, sülük, herkes zikir, teheccüd, işrak, kuşluk ya da birbirine dalacak, ne yapacak yani? Devamlı. Yan bastın. Şunu çiğnedin, şuraya. Bana niye öyle baktın falan. Şimdi biraz tabii e, keşke böyle olmamalıydı. O muhabbetler bozulmasaydı diyorum ama biraz belki şu anda kavgalar azalabilir. Görüşmemekten. Ama sık görüşme ve işi düşme, birbirine işi düşme bunu gerektirir. Bundan dolayıdır ki efendim, senede bir iki bayram, bir sılayı rahim. E, belki kızdıracaklar beni. İhtimaldir ki suratıma ters bakılacak, sinirim bozulacak, stres olacağım ama bir de bu kadar ayet var, bu kadar fazilet var. Takva sahiplerine vaat edilen cennet var. Bakın o maddede kaç tane şey geçiyor. Öfkesini yutan ayrı, affeden ayrı, iyi davranan ayrı. Yani bu ayetin her bir cümlesi, bir özel vasıf. Bunlara sahip olmak için katlanmak lazım. Yani. Bu nasihat arada ediyoruz. Çünkü bu gibi şeyler çok geliyor. Öyle nasıl gösteriyor. davranıyorum, nasıl davranmam lazım? Kocama şöyle, karıma böyle. Hep soruyorlar. Arada bir, bir, bazı nasihat kabiliğinden ama inşallah önce kendimize olsun. Sonra insanlara tesir olsun inşallah. Yoksa <gülüyor> ne yapalım yani ben de şeker hastasıyım. Şeker hastaları hafiften de sinir hastası da olur. Öyle derler evet. E, dolayısıyla ama mümkün mertebe aşırı sabırlıyım Bu sefer e tabi dışarıda birçok olayla karşılaşıp günde 10 tane 20 tane üzücü haber havadis olayı atlatıp da içine de atıp da kimseye de yansıtmayınca. E, doğal olarak ev içine. Bardak taşıyor. Ev içinde yansımalar o da nasıl kime geçiyorsa. Onun yanında bir parlıyorsun belki de başkasına sinirlen ortaya parlıyorsun ama bu hassasiyetten bana oldu. Hani derler ya çocuğunu döversen misafirle dokunur. Hesabı ev sahibi de bundan alınıyor. Ama anlayışlı olmak lazım, anlayışlı olmak lazım. İnsanların sıkıntısına katlanmak büyük bir ibadettir. Teheccüt namazından daha büyük ibadettir. Şaban ayı 3 aylar sıralı oluş Her gece teheccüt kılmak Üç aylar diyorum ya. İçinde Kadir gecesi de var. Ya Ramazanı dahil hepsi. Paket program. Bunun hepsinin gecesi teheccüd, gündüzü oruç. Bu yana koyduk. Bunun bu tarafına da sırf farzları yapıyor. Sırf farzlar ha. Sünnet bir şey yok. Farz namaz, farz orucu yapmış üç ay. Zaten farz oruç bir Ramazan. Farz namaz da belli rekat Fakat... Çevresine etrafına güzel ahlakla muamele etmiş, kalp kırmamış. Ama şimdi bir de şu var, ben temiz kalpliyim de çok güzel ahlaklıyım da de ama namaz yok. Öyle olmaz. Şimdi adama diyor, adama soruyorsun, e, felancı nasıldır? İşte efendim, işte kızını mı verecek, borç mu verecek, neyse işte soruyor. <gülüyor> Adam da diyor ki, efendim şöyle iyidir, böyle iyidir, şöyle iyidir. Sayıyor saatlerce O sonra, e, namaz kılarım. E bir namazı yok. E kardeşim bin namazı yok deyince de namazı küçümse küçümseydi yani Bir namazı yok da o da az bir şey değil. Şimdi Allah karşı vazifesi yapmayıp da. E, sorumsuzluk yapan adam da öbür insanlara da sorumsuzluk yapar. O bir namaz yok gibi demiyorum. Bak Farz şartı koyuyorum. Farz namazlar ve farz vazifeler. Farz vazife işte bir de oruç diyelim. Sadece bunu yapmış ama güzel ahlakla insanlara muamele yapmış. Ahirette diyor hangisinin mizanda sevabı fazladır diyor. Güzel ahlaka hiç kimse yetişemez diyor. Aa, öbürü hem teheccüd kılmış hem oruç tutmuş hem de güzel ahlaklı. o başka. Nurun ala nur olur. Ama ama Millete sert davranmış. Kaba. Çolun çocuğunu kırıyor. Çevresini kırıyor. Millete kötü davranıyor. Ama namazla abdestli. Böyleleri de çok bulunuyor. Ma evet. Maşallah yani demeyelim de. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Bolca bulunuyor yani. Böyle takva geçinenler. Hacılardan şeylerden böyle. Çok kaba ya. İnsanlar kırıyorlar ya. Yani. E şimdi bu durumdansa farzları yapıp da güzel ahlaklı olan mizanda diyor İnne racülle yüdriku bi hüsnül huluk bir adam güzel ahlakı sayesinde kavuşur kime? Menzilete saimil kay, Sıralı oruç ve sıralı teheccüd kılanın mertebesine ulaşır. Onun için bu güzel ahlak çok bölüm bölümdür, kısım kısımdır. Herkese karşı vazifeler vardır. En, en de kolay şeylerdir ama nefse en ağır gelen şeylerdir. Çünkü tevazu ister, çünkü aşağıdan almak ister. Efendim ben kimin kızından aşağıyım, yok ben ona niye öyle davranacağım, yok o bana böyle yaptı, bir kere ben de bir kere öyle yapmam lazım en azından. Kısas mantığı bilmem yani ben bunlar. İslam bunları teşvik etmiyor. Kötüle iyilik, la te'silü'l öyle ve'l seyyi'e. İyi muameleyle kötü muamele bir olmaz. İtfâ billeti ahsen. Kötü muameleyi en iyi olanla karşılıklandır. Nasıl bir şey ya? Kötüye iyi demiyor bak. En iyi. Yani diyor ki mesela kötü nedir? Adam sana évent tokat attı. Sen ona tokat atsan kısas. Bu hakkım var. Ama sen ona iyi yap. İyi yap nedir? Sen onu okşa sev. Daha iyisini yap. Daha iyisi nedir? Bir de götür bir kilo baklava bilmem çikolata hediye de ver. E o sen de, Hoca efendi bu tam enayilik yani. Ben bunu yapamam. Ama Kur'an bunu söylüyor. Yani teşvik babında söylüyor. Farz olarak söylemiyor. Feyzellezi beyneke ve beyne u'a davetün kenne u'a hamîm O zaman en büyük düşmanınla bakarsın ki en yakın dost olmuşsun. Adam utanır. Utanır derken şey. Adam utanır. O da başarılı. Yani <gülüyor> evet. Ve ma'uleka illa allazi Bu makamlar diyor bunlar. Lafla konuşulup dinlenilip geçilecek şeyler değil. Bu ahlaka ancak sabırlılar kavuşturulur. Ve ma'uleka İslam'dan en büyük payı, İslam'daki en büyük nasibi hissesi olanlara bunun ihsan edilir. Her Müslümana da öyle. Namazla, oruçla da buna kavuşulmaz. Onlar ayrı amel, borç. Ama bu da ayrı bir meziyet ve fazilet. Onun için Sabır tavsiye ediyorum herkese. Bu soruyla bu bölümü tamamlamış olduk. Diğer soruya geçmek için bir ara vereceğiz ve yine birlikte olacağız efendim. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz ve hemen diğer soruya geçiyoruz. Kaza namazını sormuş hocam bir izleyimiz. Kaza onu, namazı e diye namaz yok geçen diyorlar. Geçen de, evet. de kısaca yine verelim. Delillerini her zaman söyleyemem. Ee, onu da bir tasdif başlayacağım. Süperlamiz TV'de bu konuşmalarımızın hepsinde tavsiyeleri konu verdiğimiz göre. konuyu evet. konu başlığına koyacağım. Burada oraya atıf yapabileyim çünkü bunu hala internette becemedi bizim arkadaşlar. Söylüyorum, söylüyorum. Doğrusu bu ama yani hani ya tekrarlardan... şimdi aynı şeyi tekrar ama tekrar sormak kişinin sorusudur, hakkıdır. Biz yine söylüyoruz, kaza namazı yoktur diyenler Vehhabidirler veya Vehhabi görüşündedirler. Kaza namazı yoktur diyenler namazı kazaya bırakanların kafir olduğu görüşündedirler kafir olduğu için namaza başlayınca yeni müslüman oluyor. Kaza gerekmiyor diyorlar. Kaza Nasıl gerekmiyor. ki biz yeni müslüman olana kaza namazı gerekiyor diyor muyuz? İslam yecib bu makble. El-İslam yecib bu makble. Geçenini keser diyoruz. Bu görüş bu vahabilikten çıktı 200 senedir. Şu anda Ehl-i Sünnet'in görüşü namazı uyuyakalan, kaçıran veya unutup kaçıran kıldım zannediyor bir de baktı ikinci geçmiş. Men nema an salatihi ev nesiya falyusalli zekara. Hatırladığında veya uyandığında kılsın diyor. Peki uyku mazeret. Uyku, uyuyan mazurdur uyandırılmadıkça adam. Duymadı ki. Veya unutan da mazurdur. Bunlar ee, şeyden sayılır. Yani semavi arızalardan sayılır usulü fıkıhta. Dolayısıyla böyle olana bile kılma bir daha. Canım sen zaten mesul değildin o vakitte. Denmiyor. Hatırlayınca kıl diyor. Ya bir de kasten kılmamış. E el-i sünnete göre de kasten kılmayanı da kafir demiyoruz. Tembelliğinden yani kılmayarak kafir demiyoruz. E kafir olmadığına göre Müslüman. E Müslüman olduğuna göre bunu da kasten de kılmadı. Ya bu nasıl kaza etmeyecek yani? Uykuda kalana kalkınca kıl diyor. Yani mazura bile mazeretin geçince kıl diyor. Sen mazur da değildin. Mecbur kılacaksın kaza namazı ahirette sorulur. Hatta biz Hanefi mezhebindeyiz ama yine de diyoruz ki e, sünnetleri kılayım derken ben kaza hiç kılmıyorum diyenlere madem öyle gel böyle ne yapacaksın? Sen sünnetlerin vaktinde de kazalarını kıl. Hem sünnet hem kaza birden niyet etme. İki niyet cihaz değil. Kazalarını madem o vakitlerde kıl. Sünneti kılayım derken hiç kaza kılmıyorsan eğer. şu ahirette sünnet sorulmayacak. Kaza sorulacak. Ama ben... Hanefi mezhebindenim. sünnetlerime de vakit ayırabiliyorum. Kazalarımı da bolca kılıyorum. O tam o zaman tamam. Sünnetleri kılmaya Şafii'de haramdır kazası olan için. Hanefi'de caizdir, caizdir ama Hanefi'de de bu durumda çok insan var. Vakitlerim dar diyor. İsteyim, güçteyim. Ya sünneti kılacağım ya kaza sorulacak soru mu? tabii ki kazalarını kılacaksın. Ee, şimdi ilk bölümde, bir önceki bölümde konuştuğumuz konuya ilişkin bir başka konu. E, uzunca bir soru. E, nişanlımın annesi ve ablası yapmadığım olayları nişanlıma anlatıp aramızı açtılar. Aylardır ayrıyız. Nişanlım onlara inanıp beni dinlemedi, hakaretlerde bulundu. Ailesi herkese beni sevmediklerini söylerken ona beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu durumda ben nasıl bir yol izlemeliyim? E, İslamiyet'i izlemeli. Şimdi bu yanlış yapıyor. Neden? Biz dedik ki nişanlılık ancak nişan üstüne nişan yapmayı engelleyecek bir bağlantıdır. Bundan ziyade hiçbir karı kocalık olmadığından, nikah akdi olmadığından nişanlı çiftler arasında telefon görüşmeleri, bilmem buluşmaları falan olmamalıdır dedik. Kitabımızda da yazdık bunu. Evlilikle ilgili seri evet. biraz ara açıldı tabii. Ben de onu sezon söyleyecektim. Sezon girdi ama ara açıldı. Ara açıldı tabii bizim başımıza çok olaylar oluyor. Ee, başımızda tabii başka faaliyetlerimiz oluyor yani hizmet faaliyetleri Dolaşta biraz açıldı ama bir çıkan kitapta vardı o e şimdi sen nişanlısın samimi olmasan bu kadar nişanlılık sürecinde ciddiyet korunur ciddiyet korununca da efendim bu şekilde yüz göz olunmaz yüz göz olunmayınca da böyle hakaretler dolaplar iki yüzlülükler zuhur etmez ama şimdi nişanlılık kabak tadı veriyor Nikahlıdan beter. Her gün çıkmalar, dondurmalar, yemeler, içmeler, gelmeler, gitmeler. Ondan sonra ana babası da tabii önceden takmaya başlıyor hareketleri. Ya bunu ben şu hareketi beğenmiyorum. Bana şöyle davran, böyle davran. Onu dolduruyor, bunu dolduruyor. Şimdi bu akit nikahlı olsa biraz daha durum değişir. Hele bir de çocuğa kalsa falan. Adam da bu sefer anasına babasına da. Hadi ya bu benim karım olmuş artık. Bu çoluk var, çocuk var veya tahammül Hani Yani bir fren mekanizması işleyecek. E zaten nikah olmadığına göre e, nişanın da atılması kolay. Bu sefer efendim ya bir de şöyle de düşünüyor. Aman diyor bu da bir de nikah olursa diyor tam yandık diyor. Nikah olmadan ne yaparsak yapalım. Böyle de düşünüyor şimdi. Ailenin içine girmeden diyor biz bunu püskürtelim. Çocuğu bundan soğutalım. Hareketler böyle şimdi. E sen şimdi nişanlıysan sen ki ben Müslümanım. Efendim ben İslam'ın şartta yani hukukunu hududunu muhafaza etmek istiyorum zaten nişanlı da top senin elinde yani. E, dolayısıyla ben böyle görüşemem iki de bir git git gel erkekli meclisler efendim. Ben ya verdanikalı değiliz. Şu anda yabancıyız. Nişanlılık aynı yabancı insan ne aynıdır. Bir fark var. O da o nişanlıyken ondan üzerine başka bir nişan yani o kızı başkasının iste istemesi caiz değil. Bu kadar. Söz verilmiş bir yere diye başkasının istemesi caiz değil. Hadi şerif ne ediyor? Bu ama şimdiki nişanlılıklar öyle mi? Bakın şu sorudan bütün bu dediklerimi anlarsınız. E çok açık. Evet. E tabii aramızı açtılar. Ayrı, aylardır ayrıyız. Zaten ayrı olacaktın bile. neyi birleşiyorsun ki? Yani şu manada demek şöyle konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Tabii, tabii. E konuşmayacaksın zaten. Veya soğukluk girdi araya. Anladım da soğuk ya soğukluk ki yabancı adam gibi ya. Zaten soğuk olacak. Yabancı adam gibi anlatamıyoruz ya. Millete hiç anlatamıyoruz. Millet zaten nişan mı kalmış ya? Şimdi flört mülört adam geçen gün bir tane profesör çıkmış olan. Ya bu başörtülüler de diyor flört etme amaçta da okulun bahçesinde diyor. Çok hoşuma gidiyor diyor yani. Yani en azından bu tabular yıkılıyor demek istiyorum. E haksız değil ama yani ya, e, haksız değil derken. <gülüyor> görüntüler açısından hayır, söylüyorum. Hayır haksız değil. Tamam da sevinmesi çok kötü. Bir adam buna sevinse kafir olur. Milletin haram yapmasına sevinse memnun olursa Aman bu işler arsa diye. Bir tane bir yazar vardı o gazeteden atılıyor o gazeteye geçiyor hala. Bilmiyorum şimdi hangi gazetede. Bir kere Urfa'lı ya şu Urfa hala düzelemedi diyor ya. Niye düzelemedi diyor parkta diyor kızı diyor. öpemiyorsun diyor. Elini tutamıyorsun diyor millet kalkıyor ayağa diyor. Ne bozuk yer bu Urfa diyor ya. Halbuki Urfa ne mübarek yer. O Doğu o kurban olayım onların örfünü adetine. İslam'a uyuduktan sonra. uyması şartıyla. Böyle şey olur mu ya? Parkta el, el ele bilmem ne. Nişanlı da olsa caizli ki elini tutmak. Ya nişanlı nişansın elini tutamaz. Aynı tutmak tutmaktır. Haramdır. Niye bu millet şu İslam'ın şeyine uymuyor ya? Bize ne örften adetten İslam'a uymayan gelenek varsa? Ki bu bizim örfümüz de değil. Bu Avrupa'nın işte bu kanallar çıktıktan sonra bu Yarışma programları falan başladıktan sonra bir 10 15 senenin mahsulü bunlar. Böyle bir şey 20 sene evvel falan. Nerede ya? Belki vardır. Bazı kesimlerde. E şimdi bu sefer diyor ki başörtüler de başlar. E başlar tabii. Bu kadar kanal, bu kadar pislik akıtırsa, bu kadar efendim kültür emperyalizmiyle milleti bozmak için her türlü dizi, gayrimeşru şeyler millete seyrettirilirse, çoluk çocuk ana baba da bir arada seyrediyor. O onun karısıyla, onun yengesiyle, onun en enses mi diyorlar, bilmem ne diyorlar. Böyle ilişkiler bir de bunlar Araplara ihraç edilir. Bizim diziler. Evet. Alemin ya Rabbi ya. Ben Arap kanallarına da bakıyorum. Bazı evet. Şimdi Arap kanallarına rastladığımda falan eyvah bizim diziler bizi bozlukları yetmedi şimdi. Araplara da bizim üzerimizden bozacaklar. Biz ne kadar malzemeymişiz ya. Şimdi Arapları bizden bozacak. Çünkü Araplar bu kadar bu, şey, bu kadar yapamıyor yani. Bir cesaret ister. Bu sefer adam da diyor Cesaretleri adam... artıyor yavaş yavaş. Hayır artıyor bir de şu var. Adam diyor Avrupa filmi ne yap kapat şunu yavurma mavur diyecek. O da diyor ki Türk dizisi diyor. Adam diyor Türk dizisi mi o zaman seyredelim. Zehri yutuyor. Ya ayıptır ya. İslamiyet'i yaşamakta bizim Osmanlı ecdadımız sembol olmuş, örnek olmuş. Dünyaya hak, adalet, medeniyet, örf adetini yerleştirmiş. Yeni model böyle hocam. Şu rezilliğe bakın. Yeni modeller böyle. Onun için kardeşlerim, nişanlı kardeşlerim. Eğer nikahınızın mübarek olmasını istiyorsanız temelinizi sağlam atın. Temelinizi İslam üzere atın. Emen nesse minallah Binasının temelini takva ve Allah'ın rızası üzere atan mı hayrun daha hayırlıdır? Emen nesse ala bi Efendim, ateş çukurunun ağzında dingil üzerine temel atıp da Binası ile beraber cehennemin dibine yuvarlananın durumu mu daha hayırlıdır? Bu ayet mescid Zırar hakkında. Medine'deki, şimdi o teferruata girmeyeyim ama Kur'an'ın ayetleri hangi manaya alırsan uyar. Temeli takva üzere, haramdan sakınılarak atılan bina yaşar. Temeli haram üzere atılan bina çöker. Ve şu evliliklerin çoğunun yaşamaması bu kadar boşanmaların artmasının bütün sebebi ilk görüşmelerden flörtlerden hatta nikahtan önceki birleşmelerden gelen takvasızlık, yanlışlık bozuk temellerin yüzünden evlilik sonrası da çok uzun sürememektedir. Onun için mutluluk isteyen saadeti İslam'da arasın. Bir eee. Ha bu kardeşimiz diyor ki ne yol izleyeyim. Ne yol izlesin biliyor musun? Şeratı yaşasın. Ne yapsın? Desin ki ben bu zamana kadar bilmiyordum. Bu bir hoca çıktı. Cübbeli mi neymiş? Bu adamdan duydum. Efendim. Bu dedi ki böyle böyleymiş. Biz nikahlı gibi öyle sokaklarda el, el tutuşup gözemezmişiz. Böyle telefonlarda lavbali muhabbetler yapamaz mısınız? Yabancıymışız şu anda. Harammış bunlar. E ben de Müslüman bir kızım. Dolayısıyla beni zaten nikahımız olduktan sonra efendim aileler arasında görüşmeler, düzenler kurulur. Şu anda zaten temelimiz yok. Neyin üzerine bina edeceğiz? Ee, bu yüzden biraz kendini geri çekerse kıymeti de artar. Psikolojik olarak da söylüyorum yani. Kıymeti de artar. Bu sefer aranmaya başlar. Ha, yok efendim aranmıyorsa zaten o iş, ha, o iş bitti. bitti. Eğer o geri çekilip de karşı taraf ilgi duyuyorsa bir sevgi muhabbet var demektir. İnsan da yasağa düşkündür. O da takvayı muhafaza ettikçe Erkeğin de ona muhabbeti ve ilgisi artar. Nikahta ne olur? Visal günü olur. Zaten nikaha kadar her işi yap. Ondan sonra birbirinin suyunu çıkar. Efendim nikahta zaten bir şey kalmadı ki. Nikahtan sonra efendim iki işe gibi dizi seyret. Zifaf Gecesi dizi seyret. <gülüyor> <gülüyor> yani zifaf Gecesi film mi seyredilir yani şimdi? Ama durum geldi. Bir şey kalmadı ki. Bir heyecan kalmadı ki. Bir, her şey görülmüş. Ne, ne heyecanı kaldı? E böyle midir yani İslam'ın nikah akdinin hikmetlerinde bunlar mı var? E hala bile inceliyorlar. Görücü usulüyle evlenenler mi? Daha fazla yuvası devam ediyor. Tanışanlar mı? Flört edenden? İstatistikler, araştırmalar ortada. Görücü usulüyle evlenenlerin nikahları çok daha sebatlı. Neden? E takva etti. Rahat oluyor görücü usulünde. Yani bunu geçerden bir istatistik açıklandı. Orada da izledim. Zaten izleme el lüzum yok. Hak meydanda, meydan meydanda. Onun için bu kardeşimiz İslam'ı uygulasın. İnşallah nikahı daha mübarek olacak. Şimdi bir başka izleyicimiz her de... Böyle iki uzun cevap vermem ama bunlar sosyal sorular. Evet ve yaygın problemler sosyal, bunlar. Sosyal bak demin kaza namazı dedim bir dakika. Ama bu şimdi öyle değil. Bunları hakikaten ele almamız lazım. Çok yazık oluyor milletimize ya. Perişanlık var ya. Ee, şimdi bu da e, kapsamlı bir soru hocam. Yani neresinden tutulur bilmiyorum. Hangi? Ee, hocam Allah sizden razı olsun demiş, istifade ediyoruz demiş ve eklemiş. 4 mezhep hakkında kısa bir açıklama <gülüyor> yapar mısınız? <gülüyor> Yaptık zaten onu. <gülüyor> yani... Geçen bir kısa dediğimiz yine bir üç bölüm falan sürdü. Evet. Belki değil mi? Ne bileyim 50-40-50 evet. bir Sırı yakın başlıyoruz. bir izah verdik. Bir iki bölüm önce verdik tabi. Bir iki e, hafta evveldi o. İnşallah orayı takip etsinler. Şunu diyelim, dört mezhep haktır. Mezheplerin dört olduğu Kur'an'da hadiste geçmez ama şu ana kadar bize intikal eden, bütün meselelere yorum getirmiş imamlardan dört mezhep kalmıştır. Yoksa 50-100 tane müçtehit de evvelce vardı. Bunların görüşlerinin tüm konulardaki görüşleri tedvin ve tasnif edilip bize kadar ulaşmadığından şu ana kadar aradığı konuya cevap bulmak isteyen Fıkıh açısından dört mezhepte bulabiliyor. Bunun için de dört mezhepten birini tercih edebiliyor. Ama bunun dışındakilerde... E, ...Evzai de müçtehit. Evzai müçtehit ama... ...onun bir görüşünü alamazsın. Niye? Toplu bir mezhebi müesses değil. Kendi açısından müesses. Ama bize kadar intikal etmediği için... ...o zaman öbür konuda ne yapacaksın? Boşta kalırsın. Dolayısıyla her konuya cevap verip... ...müesseseleşmiş dört tane mezhep vardır. Öbürlerin görüşleri zaten bunlardan mündemiştir. Dolayısıyla dört mezhepten birine tabi olmak şarttır. Kısa ifadeyle mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. Noktayı koyup bir ara vereceğiz ve sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Ve e, dört mezhep sorusunu cevabını verdik zaten. Daha önce ayrıntılı olarak da verilmişti. Bir başka izleyicimizde kız çocuğumun ismini Yezda koymuştum. Yenimizce vebali var mı? Yani lügat olarak e, şey, Yezdan Allah'ın Farsça isimlerindendir. Tanrı Türkçe mesela deniyorum. yazdan Yezdan e, şey, Allah hakkında koyuyorum. Yezda yani acaba yazılırken Yezdandı'dan, nunu. Bak, eğer Yezdansa çok ağır gelir. Hiç caiz değil. Yani Yezda. Yezdansa caiz değil. Yani sade Yezda diye de bir şey bulamadık. İran'da bir yerlerin adıymış Yezd olarak. Yezd olarak elifsiz. Yani böyle bir mahal ismi ise yer ismi ise falan yani olabilir ama Yezdansa ortacık belki hatalı çıkabiliyor şeyde. Evet bir harf eksik geldiyse. Me harf eksik Yezdansa uygun değildir. Ama Yezdansa yani bilmiyorum böyle bir kötü bir şey olarak da görmedim. Ee, bir başka izleyicimiz de, hocam ben İlhan demiş, mihraptaki ışıklandırmanın namaza zararı var mıdır? Ya namaza zararı yok da şimdi çok göz alıcı e, şeyler. Biraz kerahat yapar. Yani dikkat çekici diyelim. Yani namazda huşu temin için, hatta ışığın da biraz loş olması. Mesela şimdi burada bir sahnedeyiz diye bu kadar ışık lazım. Çünkü halka görüntü veriliyor. Haliyle. Ee, bu... Görün, doğru görünelim diye. Şimdi mesela namaz kılınacak yerde bu kadar bir ışığa e bu iş, mekruh olur bir de. Mekruh olur. Yani çünkü biz burada ibadet yapacağız. İbadet yaparken israf oluyor bir yandan. Bu israf bunlar uygun şeyler değil. Mesela Efendi, Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimiz bir kere ben bir abimizden dinlemiştim biliyorum. Gözlük Ahmet abi büyüklerimiz kıymetli abimizdir o da. Ondan mı dinledim hatırlayamıyorum ama bir zikir dersi öğretiyormuş birine. Veya o abimize veya birine mühim olan olayın hukuku. O arada da bir fazla ışık geliyormuş orada. Kapının orada bir fazla ışık. Demiş ki şunu kapat evladım da gel demiş. Sonra oturunca demiş ki bak demiş biz burada bir zikir şey öğreteceğiz sana bize virt. Fakat şimdi burada bir israf şey ya bunun feyzi kalmaz demiş yani. Sen de feyz alamazsın demiş. Bunlar ince meselelerdir. Dolayısıyla e, yani namaz kılınacak yerde mihrapta şurada burada fazla fuzulu ışık ses de aynı. Üç tane cemaat var, o pollyörün sesini sonuna kadar açmış, kapıdan duyuluyor. Mekruh bunlar. Yani o pollyör üzüm yok ki zaten üç tane beş tane cemaat. Kendi sesin yettiği yerde o pollyör üzüm yok ki mekruhtur. Hiçbir şey rahat edilmiyor yani. Işıklar öyle, üç tane cemaat var, caminin tüm ışıkları. Yani. Yani, mihrabın orada yanar, kapıda yanar, ayakkabısını görme. Bu şey, bunlar çok önemli şeyler. Ha evindeki durumdan farklı bu. Bu ibadethane. Allah ibadet kulluk yaparken o arada haram, mekruf bir şey işlenmemesi uygun olur. Bundan dolayı mesela seccadelerin cicili bicili olması. Büyük sıkıntı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir seccadede kıldı, yaymışlardı önüne. Seccadedeki bir şekiller varmış, o şekiller gözünü aldı. Kâiratır Efendimiz hep Mevla ile beraber ama işte ümmete teşriğ, yol göstermek için bunu yapıyor. Dedi ki bunu daha bana sermeyin. Niye? Gözümü aldı dedi bu şekiller. Say hadislerde geçiyorum. Aksine de seccadelerin hepsi cicili bir cili, Cicili bir cili, napışlı, Halbuki işli. düz. Düz, sade olmaya riyat etmek lazım. Neden? Oradaki şekiller, motifler bilmem ne senin aklını almasın. Şimdi zaten adam diyor ki seccadedeki motifi gördüğümü yok ki zaten havaya bakıyorum. Başka adam. <gülüyor> havaya bakıyor adam. Seccadeye bakmak için yine bir secde yerine bakmak lazım. Bakıp da görmüyor yok, zaten. Yok canım Aklı... adam dörtte katkılıyor gidiyor. Seccade ne rekti onu da bilmez Sabah yediğini unutmuş. Gafil toplum olmuşuz. Olaylar o kadar bizi yoğunlaştırmış ki devamlı düşüncedeyiz yani. Zaten kaç sekan kıldığımızı unutacak duruma gelmiş. Selam da pek başıma gelmemiştir. Neyse maşallah teslimler nazar değmesin. Böyle çok yıllarda bir kere iki mi kıldımış mı yani ihtilaf ettiğim yoktur. En azından. Belki oran buram ağrıyor biraz zor kalkıyorum, meyliyorum. Mesela bu doğru yapıyorum bir fazla olmasın diye o da başka yani. <gülüyor> Ama Mehmet, şimdi yani insanlar bu kadar na namazı bir lalettahin, adet kabilinden iş yaparlarsa bu başka. Ama huzuru huşu, namazın ruhunu temin edeyim, tahsil edeyim diye düşünen insan, tabii ki seccade. Çiniler, yani Osmanlı Necdadımız yapmış çok güzel, yapmış Çiniler acayip de desenler şuna, ama Adamlar da önüne bakıyormuş yani. Adamlar önüne bakıyormuş, gavurlar da geldiği zaman, vay anasını ne mabet diyormuş yani şimdi. E biz Çinli'nin namazın içinde Çinli'ye bakarsak efendim pencerenin şeyine işçiliğine, bilmem tahtanın e, şeyine kalitesine, bilmem boyasına verniğine bu, bu mekruh olur. Onun için setciyede mihrapta mihrap tabi, mihrap yani namaz kılanan yer demektir asıl manası itibarıyla. Herkesin evinin de mihrabı olabilir. E, seccadesi mihrap demektir herkesin. Bu itibarla e, şeye e, fazla ışık, fazla e, göz alıcı e, desenli, motifli, cicili bir cicili, cicili şeylere efendim itibar etmemek lazım. Daha sade, ibadeti daha huzur üzere eda etmeye gayret etmek lazım. Bir başka izleyicimiz de boy abdesti almadan kelime-i getirilebilir mi diye. Yani demek istiyor ki adam kafirdi, Müslüman oluyor. Ee, Müslüman olurken yani önce gusül mü alıp da şahadet getirmesi lazım. O anda gusül alamadı, banyo yok veyahut da fırsat yok veya soğuk hava, üşütecek gidiyor oradan. Birisi de ona İslam'ı telkin etmiş. Bu durumda ee, kelime-i şahadeti önce söyleyebilir mi gibi anladım ben. İki türlü de cevap vereyim. Kelime-i şahadeti hemen söylemesi lazım. Çünkü kusül almaya vakti olmadan ölebilir. Hemen iman edip kelime-i şahadet söylemesi lazım. Sahabeden birinin başına geldi. Yani yolda giderlerken kazaya yolda rastladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve ordusuna. Kimsiniz nesiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve huzuruna getirildi. İslam'ı tebliğ etti. Hemen iman etti. Vazifem Ne? Vazifem şu anda biz cihata gidiyoruz. E tamam oysa vazife gitti. Abdest nasip olmadan, gusül nasip olmadan, bir rekat namaz nasip olmadan, bir secde nasip olmadan o anki vazife oydu, hemen de harp patladı, şehit oldu. Bu hadis kaynaklarında geçer. Dolayısıyla evvela iman, zaten onda lafız da gerekmeyebilir. Tabii şarttır di diyen var, değil diyen var ama tabii Dilsiz ne yapacak? Kelime-i şadet okuyamayacak Müslüman olamayacak mı yani dili yok diye. Mesele itikattır. Hemen o anda inanacak. inandığı anda da tabii dili varsa da mutlaka ikrar. Söyle, konuşabilen herkes ikrar edecek. İlkiş kelime şahadettir Çünkü gusül alayım da ondan sonra <gülüyor> edeyim diyene kadar yani insan anında da ölebilir. Bu mesele. Öbür meselede ben cünüpken, gusülken zikir yapabilir miyim gibi. Yani öyle de anlaşılabilir. Ona da cevap veririm. İkincisi. Ee, Cünübün bile müstahni kalamayacağı zikirler vardır. Bunlar da diyor hadisleri, Sübhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah ve akber gibi zikirlerdir. Cünüb, Kur'an'dan bir ayet okuyamaz. Zikir yapar. Ve bir insan e, cünüb olarak birkaç saat durabilir, bir zarureti olur, bir ihtiyacı olur, bir yarası olur, be, be, bekleyecek durumu olur, veyahut akıntının kesilmesi için zaten beklemek icap ediyor bazı. Çünkü idrar falan gelmezse hemen. E, cünüp olduğunun peşinde idrar gelmezse bekleyecek. Ya uyuyacak ya biraz beklemesi lazım. Akıntının kesilmesi lazım. Hemen kusul alınmaz. E, dolayısıyla bu adam bu arada zikirsiz mi kalsın? Veyahut da birden kriz geçirecek, ölüyor mi? Beşeydi, öyle, hayla, hayla, demeden mi gidecek yani? Kur'an ayeti olmadıktan sonra cünüp de ne yapabilir? Zikir yapabilir. Ama edeben, tabi salavat-ı gibi şeylerde edeben abdestli olunmaz. Bunlar edep kabilindendir. Hüküm kabilinden değildir. Boş durmamak lazım. Zikirsiz hiç durulmaz. İmam Şafir radıyallahu anh berberde dudağını yiyecek şey edecek, devamlı zikir yapıyor. Berber dedi efendim dudağınız kesilecek senin. Dedi kesilecek kesilsin, gafil mi kalacağız? Yani tabii o da dikkat edecek, o berber de dikkat edecek ama zikirsiz durulmaz. Yarım saat cünüp, bir saat cünüp veyahut da cünüp uyumaya da müsaade var. Sabah namazından evvel kalkıp, gusül alıp namazını yetiştirdikten sonra adam çok yorgun olup uyuyabilir. Fıkhen yani bu haram değil. E, bu adam e, bir istiğfar, bir zikir yapmadan mı uyusun? Uyumadan bir zikri var bu işin. Bunlar caizdir. Yani bunu yanlış anlamasın halkımız. E, ben bir de mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, sahabe-i kiramdan birinin elini, elini uzattı. O elini uzatmadı. Dedi niye elini uzatmıyorsun? Dedi cünübüm ya Resulallah. Yani, o zaman su da tabii imkan meselesini bulamamışlar falan. Buyurdu Sübhanallah. Yani şaşkınlık ifadesi. Ne, ne var dedi ya, ver elini. İnnel mümne layen Mümin pis olmaz dedi. Yani bu imanın var, sen manen temizsin zaten. Şimdi ya vücudunu buranda da bir necaset yoksa elini bana tutabilirsin. Cülüblük manevi necaset. Kabilindendir. Buranda idrar varmış gibi bulaşık değil ki. Dolayısıyla e, zikre de mani değildir. Hemen bir başka soruya geçelim hocam. Ee, Müslüman olan Allah peygamberi Kur'an'ı kabul eden fakat namaz kılmamış yani ibadetleri yerine getirememiş bir Müslüman'ın diğer yaptığı iyilikleri Allah kabul eder mi? O iyilikler silinir. Yani namaz kılamayanın mı diyor? Evet. Kılmayanın mı diyor? Şimdi evet. namaz kılmayanın işi Allah'ı peygamberi Kur'an'ı evet. kabul eden. Herhalde onu da kabul etmeyim de hepten gavur fakat olayım dedi. Fakat namaz kılmamış yani ibadetleri yerine getirememiş bir Müslüman'ın Diğer yaptığı iyilikleri Allah kabul eder. Bu sıkıntılı bir şey biliyor musun? Ben bunun daha hala çözümünü bulamadım. Bu hususta kaç tane kitapları vaat gördüm? Ben bakıyorum o tarafı tercih ediyorum. Bir bakıyorum bu tarafı. Deliller kuvvetli geliyor. Mesela burada bir uzun hadis-i şerifte var. Bu namaz kılmayanların iki canında başına gelecek belalar. Bu var ya bu koca bir ünlem yani hakikaten. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem layekbelu Allahu Teala ki salahı, sahmı ve zakatını ve hacce ve sadakatını ve Namazı terk edenin Allah ne orucunu, ne zekatını, ne haccını, ne sadakasını, ne hiçbir amelini kabul etmez. Ama buradan yine de ben notu koyuyorum. Namaz kılmıyorum ama Ramazan'da farz orucumu tuttum. Borcun düştü. Ama kabul olmak yani ekstra sevaplar, faziletler, mertebeler, dereceler kazandırmak başka. ...sana o borcundan dolayı azap olunması, olunmaması başka. Tuttunsa orucunu, oruçtan azap çekmezsin. Ama o oruç neler kazandırıyordu, onları kazanamazsın. Çünkü makbul olmak başka. Şimdi, şöyle de bir misal verelim. Size borç verdim. Bir aylığına getirdiniz, 15 sene sonra... ...yani 15 lira vermişim, 15 lira geri getirmişim. O zaman 15 lira apartman alıyordu, şimdi 15 lira simit almıyor... Borcunu ödedin işte. Aynı rakam değil mi? E bu makbul mü şimdi? Ben bundan memnun muyum şimdi yani? Ben şimdi teşekkür eder miyim ya? Yani? Razı mıyım sizden? Bu da bir misal olsun yani. Borcunu ödemek başka, rıza ve kabul başka. Onun için namaz kılmayan öbür amellerinde derken iyilik babından nafile gibi yapılanlardan bir derece alamaz. Ama oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi Farz ameliyesini yapıyorsa borçlu düşer. <gülüyor> yani burada herhalde kastedilen diğer iyilikler derken. Pek öyle nafile ibadetlere benziyor. Nafile yani, iyiliklere benziyor. İşte sadakalar e, belki birilerine Zor. hayır bayır. Zor. Ya şuradaki şunlara baksan namazı terk eden diyor. 104 kitapta lanete uğramıştır. Namazı terk edene her 24 saatte bin lanet ve bin gazap yağar diyor ya. Yedi kat çamanı fevğinden melekler lanet eder. Namaz terk edenin senin havuzunda şefaatinde nasib yoktur. Namaz terk eden senin ümmetinden sayılmaz. Namaz terk... yani dilersin okumayayım şimdi olay ortalık karışabilir. Öyle de rivayetler burada. Yani şimdi bunlar hepsini şunu da söyleyeyim. Tehdit içindir. Bunların hepsi de tehdit içindir. Yani hakikati yok demiyorum. Korkutmak içindir. Bununla beraber ehli sünnetin itikadı nedir? Bir adam hiç namaz kılmadan öldüyse Kesin cehennemlik diyemeyiz. Çünkü imanı varsa o diyor ya imanın var. İmanı olduğu için Allah hiçbir vazifesini yapmadan da imanlı olarak ölebilen birine isterse azap eder dilerse affeder. Bu kapı açık hep. Çünkü ayetler genel. men menyeşe ve men menyeşe. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Bu ayetler varken el-i sünnet bir aynı şu adam cehennemliktir diye. muşahhas bir adam için kimseye deme hakkı vermemiştir. Yani ancak namaz kılmayanın soru cehennemde. Ayetler var, kılmayanlar, kazaya bırakanlar cehennemde şu kadar. Genel hüküm budur. Ama müşahhas'a indirdiğimiz zaman şu adam namaz kılmıyor, öyleyse bu adam cehennemliktir diye şahıs adına konuşma hakkı kimse de yoktur. Ancak vahiy gelecek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biri olacak da Efendimiz buyuracaksa şu cehennemlik o başka. Adam harpte de ölse cihatta şehit görünümünde Resulullah diyor ki bu cehennemlik. O ayrı. Onun durumunu Allah haber veriyor. Öbür türlü biz cehennemliktir diyemeyiz. Yani Allah hiç namaz kılmadığı halde affedip direkt cennete de sokabilir. Ama sokar mı ayrı dava? O da ona mı vuracak? Onlar ayrı dava. Ama hüküm olarak imansızı affetmeyeceğinin karara bağlamış. İmansız ölene af yok. O karar. Artık onda bir ümit yok. Ama imanlı ölen hiçbir vazifesini yapmamış olsa onda ümit var. Şefaat ihtimali var ama orada şefaatten ziyade allah Teala'nın direkt rahmetinin coşması devreye girerse de bağışlayabilir. Yani niye bağışlar? Başka bir iyiliği kabul etmiş midir? Veya ondan razı gelmiştir başka bir iyilikten? Ona mevla bilir. Biz onları bilmeyiz. Onun için herkesin kendine ait özel durumu var o hususta. Evet. Onu genellemeyelim yani. Yani biz burada genel bir şey söylediğimiz zaman halkımız Buradan hüküm çıkarıp da kalkıp da yanında çalıştığı arkadaşına, karısına, kocasına, şusuna, busuna cübbeli böyle dedi sen cehennemliksin deme hakkına sahip değildir. Cübbeli kim takkeli kim? Burada kimse konuşamaz. Fahim mi geldi o adamı cehennemlik olduğuna? Yani bu genel kavramları özele indirgeyip herkes birbirine yanlış yanlış karar verip birbirini soğutmasın dinden imandan. Bunu rica ediyorum ya bu yapılıyor bu yanlış. Burada biz genel bir hadis okuyoruz. Sen böylesin diyor adama direkt. Sen onun ne demen hakkı var. Hatta bir hadiste ne diyor? Adamın birisi İsrail oğullarında eski ümmette, Şu günah yapma hafı yapıyor. Şu günah yapma hafı yapıyor. Sonra diyor ki vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. bak. Bir de Allah'ın adına yemin ediyor. allah Teala o zamanki peygambere vahye ediyor. O ne biliyormuş da benim adıma yemin ediyormuş diyor. Ben de karar verdim. O affetmeyecek dediği adamı affettim. Onu affetmeyeceğim diyor. Son arayı verelim ve devam edelim hocam. Değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Son aramız ondan sonra 10 dakika civarında son bölümde yine sizin sorularınızı cevaplayacağız. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hemen sıradaki soruyu ben sorayım. Ben önce şu şeyi de söyleyeyim. Birkaç gündür haberlerden çok üzgünüm. Tabii Suriye'nin durumu olsun, ehli sünnet durumu olsun dünyada. Evet. Ama Türkiye'deki şehitler bile. Beş günde beş şehit demişler. Bugün altı oldu bir şehit daha. Yani evet, Tuncelide... Her güne bir şehit düşmeye başladı. Haberler maalesef eskisi gibi tesir bırakmıyor. Yani insanlar ilgilenmiyor. Normal adi vaka haline geldi. Ee, her gün bir yavrumuz şehit oluyor. Hele o subayların arkadan kalleşçe kurşunlanması. Yani öyle bir fecaat, öyle bir felaket ki bir de bu kadar de sebep olan adamların Memlekete yön vermeye çalışmaları, uzaktan kumandayla bu kadar insanlara tesir etmeleri, hala bunların şeylerini, beyanlarının haberlerde şöyle dedi, böyle dedi avukatları aracılığıyla falan. Öyle bir duruma gelmişiz ki artık bütün dumura vuramışız yani. Hislerimiz kaybolmuş yani. Bütün duygularımız kaybolmuş. Çok üzülüyorum. Ve bu hele arkadan kurşunlama, bunların ne kalleş, yani bu işin arkasında ne Ermeni döllerinin, ne Siyonizmin olduğunu iyi düşünmek lazım. Hiç Müslümanın yapacağı iş mi yani? Müslümanın, Allah korkusu olanın, ben Müslümanım senin yapacağı iş mi? Bunların ne büyük kafir olduğu, bu terörist, yani insan adam öldürmekle kafir olmaz ama burada şimdi başka bir şey var. Başka bir davaya hizmet var yani. Kesinlikle efendim vatanın bölünmesi, böyle kafirlerin galip gelmesi, bütün onların planına maşa olunması. Allah kahar ismiyle kahru perişan eylesin. Bütün terör örgütü mensupları, özellikle askerimize, polisimize kurşun sıkanları, bu kalleşleri. Ve e, halkımızdan da duyarlı olmalarını rica ediyorum. Yani en azından biraz iştahımız kaçsın yani. Biz böyle haberlerde bazı yemek sofrasındaki hakikaten iştahımız kaçıyor yani. Ve üzülüyoruz. Tabii ailelerine sağlığı diliyoruz. Allah çok büyük mertebeleri ihsan eylesin. Bir de bir kelime-i şehadet hepimiz okuyabiliriz. Demin dedik. Kusül abdesti olmasa bile okunur. Bir kelime-i şehadet okuyarak e, askerlerimizden şehit olanların hele bu yakında şehit olanların ruhlarına bir hediye yapalım. Gökten yerden ağır sevabı var. Bu da bir şuurdur. Bunu da açlayalım. Bir hediye gönderelim onlara kabirlerinde memnun oldular. vatanımızı biz bu vatanda rahat konuşuyorsak onların şehit olmaları hürmetine onların bu gayretleri bereketine biz şu anda burada oturuyoruz namaz kılıyoruz hep ibadetlerimizin sevaplarını ortaktırlar. Buyursunlar buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi, gökler yerlerden ağır şahadetin sevaplarını bu şehitlerimizin bütün asker polis şehitlerimizin de özellikle ruhlarını hediye eddik. Sen iyi salayla Mübarek geceler hürmetine amin. Ee, bir izleyicimiz söyle demiş hocam. Babam annemin memleketine gitmiyor. Annem ne yapacak? Kadın kızıyla gidemez mi? İşte bu uzun yol seferi mesafede e, Hanefi mezhebinde özellikle Şafii de öyle aslında. E, caiz değildir. Helal olmaz diyor. Allah ahirete inanan kadının seferi mesafeye gitmesi. Bukhari'de bu say hadis-i şerif var. Yalnız e, Hindiyye, Feteva-i Hindiyede ee, bir fetva e, Hammad, İmam-ı hocasıdır. İmam-ı nispet edilen bir fetva var. O da yani güvenli bir kafile ile caiz olduğuna dair. Ama bunu ne yapmamalı? Tamim etmemeli. Böyle yazlığa giderken, tatile giderken bilmem ne kullanmamalı. Bir zaruret ölüm kalım gibi bir durum. Ee, Mahremde bulunamadı. Bir zaruri bir durum da var. veyahutta da bir hastalık ani bir yerden bir yere Ambulanstan da götürülmek yani bir zaruri bir durumda İmam-ı Hamma'da nispet edilen güvenli bir oluşum içerisindeki cevaz kullanılabilir. Ama keyfi olarak bu caiz değildir. Helal olmaz diyor. Ee, bir başka izleyicimizde e, hocam demiş eşim çok inat zaman zaman kötü davranmak zorunda kalıyorum. Ne yapmam lazım günah girmez. Kadın mı erkek mi? Yani sanki erkek gibi. Erkek veya kadın yani şimdi eşin inatsa sende inat olmayacaksın yani. Biri aksilik yapıyorsa öbürü sakinlik yapacak ki bu iş dengelensin. Ama zorunda kalıyorum derken işte demin dediğimiz vaazız dinleyecek. Gaza bunu yutacak affetmeye çalışacak ama gayri ihtiyari onun da balataları falan attıysa <gülüyor> günaha girmemek için ne yapmam lazım? Sabretmen lazım. Başka bir formülü yok. Bunun formülü yok ama şimdi o aksilik yaptı ben de böyle olmaz ki. Temel'e demişler ya demişler kaynanan derenin dibinde çamaşır yıkarken dereye yuvarlandı git kaynananı kurtar. Temel de gitmiş. Dere yukarı arıyor. Bizim Karadeniz'de bir laf var. Efendi anlatır bacanak bacana dere yukarı arar. Boğulursa bulmayayım diye yani. O da onu arıyor. Ya demişler ne yapıyorsun demiş. Kaynana mı arıyorsun? Neresi arıyorsun ya demiş. Dere aşağı gider sen yukarı. Sen bilmezsin o ne aksi kadındır demiş. Yani aksiye ters gide. E tamam da kadın aksidir diye sen de kadını dere yukarı mı aramak lazım yani. O boğulursa görmeyeyim diye. Şimdi bu vicdandan mıdır? Değildir. Dolayısıyla o aksidir. E sen düz git kardeşim sen. Suyun mecrasına gitmek lazım. Bir daha da senin bir başına gelir. O, o sakinleşebilir. Bunlar denge dengelemek lazım. Ee, bir izleyicimiz e, size teşekkür ediyor ve hayırlı akşamlar diliyor hocam. Ee, bir başka izleyicimiz, borsayı atlıyorum. Ee, Borsaya şu ortamda, şu günkü şartlarda para yatırmak caiz değildir. Öyle diyorsunuz ama evet. bir bende not vardı. Artık onu bir sonraki e, seferinde sorarız. Ee, bir, ben... Hacer, Felt hastası bir bayanım. Sizden dua Allah istiyorum demiş. Allah şifalar esane Birbirine dua edelim inşallah. Ee, hocam demiş, babam, annem hasta. Ne olur dua edin. Ayşe Aksu, Bursa. Bunlar için bir şey düşünüyoruz şimdi Arifan yayınlarında. Dedim ki isim listesi yapın. Madem böyle isimleri size de gelenden. Mesela bir cuma saati bir fazileti mübarek saatte. Şimdi buradaki dua başka bir de. Beş dakika, on dakika e, internetten yapalım. Yani bir salavatlarını okuyalım. Arada duala isimlerini de sayalım. Dualar yapalım. Peşine salavatla bir kabul olacak birkaç ismi azam da ekleyelim. onlardan memnun olur. Şimdi buradan dua diyoruz ama bunu geliştireceğiz inşallah. Yakında bu evet, olacak. Evet bu tabi ilginç bir şey olur. Muhtemelen rağbet de çok olur. Yani sadece dinleyecekler. Tabii ki. Biz de isimlerini anacağız. Bunlar dua açıyor Ya Rabbi diyeceğiz. Ee, hocam bir başka izleyicimiz de ev yapacağım fakirim. Dua istiyorum. Eee para istemiyorsa şey... Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> dua bedava. Dua, istiyor, dua, dua bedava. bedava. Allah... Hayırlı kazançlar versin. Ee, bir Yubasını başka izleyicimiz de e, iki ayağımda mantar var demiş. Abdest aldığım için mantarlar iyileşmiyor. Doktorlar ayağına su değdirmeyeceksin diyorlar. E doktor Müslüman doktor olacak. Yani e, namazın abdestin farziyetinin hükmünü bilen bir doktor diyorsa. Ama doktora soracak çıplak ayağa mes etsem olur mu diye soracak. E, mes etmesine müsaade varsa sadece bir yani derin, derin üstüne mes edecek. Yok efendim o da zarar verir diyorsa... Hangi ayaktaysa o düşer. İki Yık ayak birden diyor. E iki ayakta olsa yıkaması icabetmez. etmez. Çünkü Düş. mantar da acayip bir şey yani. Kangrene kadar götürüyor bazı yaralar açıyor. Heleks şeker hastalarında şunda bunda mantardan çok acayip yani öldürücü hastalıklar çıkıyor. Bunu böylece duymuş olduk. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam demiş. Üç tane kızı olup da bunları evlendirip yuvalarını yapan cennetliktir diyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Sahih hadis-i şeriftir. Bukhari'dir. Men kânelehu be besselâsü bir, bir insanın üç kızı olsa, güzel terbiye etse, dinini öğretse ve evlendirse, efendim, o üç kız cehennem ateşine karşı onun için perde olur. E, cehenneme gitmeyince de yeri cennet olur. Hadis Bukhari'dir, sahiptir. Sahabeden biri iki kız da olmaz mı dedi. Olur dedi. Bir, bir kız da olmaz mı dedi birisi. Olur dedi. Yani o hadis de sahiptir. Kız çocuğu çok hassas ve naziktir. Hakikaten namuslarını koruyarak, terbiye edip muhtaç etmeyip onları evlendirebilmek, başka özetmek eee cennet vesilesidir. E hemen iki soru var. Onu da e, sorup noktayı koyacağız hocam. Cuma günü nafile oruç tutulur mu? Yani tutulur ama mesela diyelim ki Berat günü hadiste tutun dediği gün cumaya rastlasaydı tutulur. Aşure günü rastlar tutulur. Ama la tekusu yavmel cumati bi Cumaya özel orucu tahsis etmeyin diyor. ben cuma günü mübarek ben illa cuma tutacağım. Pazartesi, perşembe de var. Sünnet. Cuma günü bayramdır. Cuma günü orucu yok. Ama aşureye denk gelir. E, Araf'e gününe denk gelir. Tutulur. Yani faz, hadiste bir fazilet geçer. Hemen son soruyu Güner sorayım astarsa hocam. Güney tutulur. Yüzümde demiş bir izleyicimiz 6-7 tane ben var. Aldırsam günah e, günahtır, olur. Günahdır, Bir de tıp de zararlıdır. Sonra çok zarar görür. O benler asli şeylerdir e, yaratılıştan. Fıtratı değiştirmek olur. Şeytana itaat olur. Bunları asla e, değiştirmemek lazım. Ne var bende ne zarar var? Ama bir de tıp bende zararı var. Muhammelen, muhtemelen bir estetik kaygı var. Yok bunun sanki. benlere dokunulmaz. Çünkü zarar veren bir şey değil. Çirkinlik veren de bir şey değil. Değerli izleyiciler klimanın hapşırığı bu. Programın sonundayız. Önümüzdeki hafta Berat Kandili yine burada bu programda olacağız. Hepinize iyi bir hafta sonu, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.